A2 Outdoor Şehirden kaçmak isteyenlere Rock FM reçetesi Radyo Geografika Türkiye Radyoları'nın tek macera ve doğa sporları programı 94.5'te Gezi ve doğa fotoğrafçısı Kaan Aygulak'la müzik editörü Cem Sarıoğlu'nun hazırladığı program şehirden kaçmak isteyenlere akıl vermek üzere tasarlandı. Dudak uçuklatacak işlerde uzmanlaşmış konuklar, macera, doğa sporları ve seyahat üzerine sıradışı sohbetler edecekler, bluesdan hard rock'a uzanan özgür müziklerde kaçış rotanızın playlisti olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri, motosiklet, sörf, kaya tırmanışı, snowboard, longboard, yamaç barışlı, dağcılık, sikayat, bezjum, triathlon, kaykay, dalmıyor, Of, aman evladım boşver dedikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo Geografika dinle, şehirde kalma. Dikkat, annemizi beraber dinlebiliriz. K2 Outdoor'un sunduğu Radyo Geografika her cumartesi 14-16 saatleri arasında 94.5 Rock FM'de. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black like man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. For those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder, Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural soldiers don't fight for slavery fight for liberty in the 17th chapter of St. Luke it is written the kingdom of God is within man not one man nor a group of men but in all men in you you the people have the power the power to create machines the power to create happiness you the people have the power to make this life free and beautiful to make this life a wonderful adventure then in the name of democracy let us use that power let us all unite let us fight for a new world a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Kağıt Doğru'nu sunduğu Radyo Geografika'dan selamlar saygı dinleyen Başta Doğa Anamız olmak üzere tüm emekçi kadınlara itaaf ettiğimiz Mart ayı programlarımızın Üçüncü bölümüyle Radyolarınızdayız Hemen yanı başımda sevgili dostum Cem Sarıoğlu Ve bendeniz naçiz kulunuz Kaan Aybudak emrinize Amadeyiz Twitter at Radyo Ve Facebook Radyo Geografika'dan Bize ulaşabilir iltifat edebilir ya da acımasızca eleştirebilirsiniz bizi lütfen yapın bunları radyo coğrafikayı tamamen okunduğu gibi yazın Türkçe yazılır yazıldığı gibi okunur radyo coğrafika Cem Bey, siz bu hafta dünyanın müzi mühim müzik olaylarından birini takip etmek üzere Almanya'dayken hoş geldiniz bu arada teşekkürler ee, siz yokken burada kötü bir şeyler oldu Farkındayım evet, ee, maalesef. Bir daha gitmeyin lütfen. Tamam Biz gittiğim zaman karışıyor şey ortalık. şeyler oluyor. Enerjiyi burada tutmak ee, lazım. Bu hafta memleket zor günler yaşadı Cem Bey. E, evet. Önce sizin ve benim en küçük kardeşimiz olabilecek yaştaki Berkin'i kaybettik. E, haberi geldi e, Berkin'in cenazesini bahane edenler ve e, bahane edenleri bahane edenlerin çıkardığı olayların haberleri de bunun ardından geldi şu son söylediğimi bir defa daha tekrar edeyim de yanlış anlama meraklısı çok fazla insan var ne yazık ülkemizde Berkin'in cenazesini bahane edenler ve bahane edenleri bahane edenlerin çıkardığı e, olaylar ve bunun sonunda gene küçük bir kardeşimiz yani Berkin'den bir büyük kardeşim olabilecek yaştaki kardeşim ee, Burakcan'ı kaybettiğimiz haberini aldık. Tüm bu olanlar da insanların birbirlerine yönelttiği nefret dalgalarını ardı ardına gelmesine sebep oldu. Şimdi belki de şaşırttık seni saygıda değer dinleyen. Ee, diyeceksin ki Türkiye radyolarının biricik doğa ve macera kültürü programı neler söylüyor şu anda neden bunlardan bahsediyor? Bahsediyoruz çünkü nefretin çok tehlikeli ve güçlü bir zehir olduğunu düşünüyoruz. Daracık kalpleriyle mahallelerine, şehirlerine, ülkelerine hapsolmuş kafalar bu nefreti yaşatıyor ve bu ülkede yayıyor. Nefret çok güçlü ve bulaşıcı bir hastalık adeta... Gezegen elden giderken biz mahallelerimizdeki ufacık nefret havuzlarında banyo yapıyoruz adeta. Ee, ve iyi şeylere hiçbir zaman sıra gelmiyor bu ülkede. Yani her zaman daha önemli bir şeyler oluyor. Çünkü her zaman nefret edeceğimiz yeni bir şey var. Her gün yeni bir şeyden nefret edebiliyoruz. Ve bu hayatları da sürmeye zorluyor sistem bizi. E şimdi biz de bunun tam karşısına sevgiyi koyabilmek adına... Ee, radyo geografikada bir konuğumuz var ve bir iyilik fikriyle yola çıkmış sevgiyi çığ gibi büyütmüş bir konukla beraberiz bugün adım adım projesinin fikir annesi binlerce kişiyi iyilik peşinde koşturan yardımcı doşent doktor Itır Erhard bizi kırmadığı başka bir canlı yayından koştu buraya geldi ve radyo geografikada şu anda Itır Hanım hoş geldiniz emekçi kadınlar radyo geografikanız kutlu olsun efendim çok teşekkürler. Davet için de çok teşekkürler. Burada olmak çok güzel. Sağ olun. Radyo coğrafikanızı nasıl alırsınız? Bugün nasıl bir program yapalım? Biraz bu haftanın gündemi Mutlaka, e, tabii, beni tabii. Ya, beni gerçekten kötü etkiledi. Eve gittim, evde değildim. Ofise gittim, ofiste değildim ve yani kötüydüm. Kötüydüm bu hafta. Evet Doğru. doğa ve macera kültürü ama gezegen temel derdimiz ama... Mutlu bir gezegen, mutlu bireylerden, e, hakları olan bireylerden Doğru, oluşacak diye düşünüyorum. Bir de tabii sivil toplumun güçlü olduğu bir gezegen, evet, mutlu evet. bir gezegen. Kesinlikle. Onun için onun üzerinden tabii sivil toplumu, adım adım sivil toplum ilişkisini, bunların hepsini konuşabiliriz. Ya e, Cem Bey, siz çok önemli olduğunu söylediğimiz bir... Müzik organizasyonundaydınız. Evet. Şanslısınız. Böyle tabii. müzisyenleri oraya götürüyor şirketler <gülüyor> sizin gibiileri almak için. Çok sağ ee, Almanya'dan kısa bir haber var mı? Yani bu olaylar için Arma çok... Almanya'da bir şeyler oldu galiba. Var tabii. Evet hani gerçekten çok önemli bir müzik olayına gittim. Music Messe 2014 Frankfurt'a katılan tek Türk gazeteci ve tek Türk müzisyen olarak gittim. Hı hı. Ee, üç standta artist olarak gitar çalma e, şerefine beni nail gördüler sağ olsunlar. Hı hı, süper, ee, yani evet, ürün lansmanlarını benle yapmak üzere bir anlaşma yaptık oradayken. Üç standta gitar çaldım ama sen demin güzel bir şey söyledin. Hani okey ben bir müzisyen olarak hayatını altı telli bir enstrüman adamış genç bir adam olarak benim için çok mutluluk verecekti. Çalarken hatta çok e, şey oldum mesut oldum diyeceğim ama ee, sen işe gittim, işte değildim, eve gittim, evde değildim dedim. Ben Almanya'ya gittim ama aklım buradaki güzel insanlar, güzel çocuklarda kaldı. Hani orada çaldım, insanlardan alkış aldım. Hani güzel şey, sponsorlu teklifleri falan aldım. Bunlar çok, bir müzisyen için çok ileri seviyede güzel şeyler gerçekten. Güzel şeyler. Çok, ben çok hani bir şekilde demek ki yurt dışında da insanlar beğeniyorlar ama keşke hakikaten orada olabilseydim yani. Orada ol olabilerek değil. Burada cenazedeydim aslında bir Hı -hı. yandan. Ve sonra zaten aynı saatlerde Frankfurt'un merkezinde bir ...gösteri oldu. Sevgili Itır... Sana, ...senin için de anlatıyorum tabii. Ee, koştur Koştur... E, ...hani lansmanları falan bırakıp... ...ben de oradaki güzel insanlarla... ...Almanlar vardı, Pakistanlılar vardı... E, ...Roman sokak müzisyenleri vardı... ...Hollandalı, genç hipler ...Londra'dan gelmiş old school punklar vardı... ...acayip bir komünite vardı ve... E, ...sadece burada değil olaylar... ...Avrupa'nın... E, ...yani bu... Hı hı. Ee, teknolojinin beşi dediğimiz yerlerde de insanlar ne olduğunu ne bittiğini çok iyi görüyorlar çok iyi takip ediyorlar ve çok da güzel anlıyorlar her şeyi Hı -hı. biz okey Türkçe yazıyoruz falan ama her şey herkesin de bilincinde Hı -hı. ve farkında Hı -hı. bunu da söylemek istiyorum ya Itır'ın davet edileceği aslında belliydi programımızda vardı biz çarşambaya aynen. kadar sosyal evet, medyada pek aynen. duyurmuyoruz aslında olur ya son dakika değişiklikler olur bir de insanlar sosyal medya aslında biraz sağır takıldı dinleyiciyi çünkü Doğru, bıkabiliyorlar çünkü o nedenle geç başlıyoruz ee, bu olay oldu ben Itır'a uzun bir mail yazdım o Hı -hı. kendimi kötü hissettiğim evet. dönemde sana da ulaşamıyordum evet. ya, acaba dedim iptal mi etsek? Hani bir hocam olarak da danıştım Hani Biz mezun olduğumuz <gülüyor> bir okulda çünkü hani açıkçası iki saat sesimi koysak falan diye düşünmeye yani Gerçekten kötü hissediyordum kendimi ama ıtır şöyle bir öneride bulundu çünkü zaten bir search ettiğinde Itır Erhard diye hı hı. <gülüyor> özür dilerim yani toplumsal cinsiyet ve medya insan hakları, spor ve medya sosyal girişimcilik gibi konularda sayfa sayfa makalelere imza atmış bir akademik geçmiş olduğunu gördüğün için hani Itır'ın şu anda bu dönemde burada bizim konumuz olarak bulunması sadece adım adım için değil bence bizi şu anda dinlemeyi lütfeden pek çok saygıdeğer dinleyenimiz için de bir fırsat olacak diye düşünüyorum çok teşekkürler yani ben de iptal etmek gerçekten istemedim hani Yok, çok... birlikte konuşalım istedim çünkü Itır'ın önemlisi şu oldu madem öyle çocuk hakları insan hakları Kesinlikle. ve hani bağış için koşarken hangi e, bu, bu bu bu alanlarda hayır işlemek için kurulmuş hangi kurumlara yardımcı olabiliriz? Aynen. Madem öyle bu iki saat rakafemde böyle bir fırsat olsun diye için dedi ve beni motive etti en gerçekten düşük olduğum anda onların satırları okumak harikaydı. Peki. Itır Erhard şöyle bir şey diyebilir miyim bakıyorum harika sivinize, maşallah <gülüyor> utandırmayın <gülüyor> te te tebrik, beni tebrik, tebrik, tebrik ediyorum yani toplumsal cinsiyet ve medya konusunu incelerken herhalde bu memlekette malzeme bulmakta malzeme, çok zorlanmıyorsunuz evet, her gün malzeme çıkıyor Yani o, o dersi ben uzun yıllardır veriyorum ee, işte, bilgi üniversitesinde, evet, bilgi üniversitesinde medyada kadın erkek temsilleri kız çocuk erkek çocuk eşcinsellik temsilleri bunlara bakarken gerçekten Fark Tehketmeden kullandığımız kalıplar. Evet tabii Aha. ki ve roller yani kadınlara biçtiğimiz roller, erkeklere hı hı. biçtiğimiz roller, e, bu rollerden bir türlü çıkamamak ve bunların bir şekilde içselleştirilmesi kabul edilmesi, sorgulanmaması. Neredeyse sabah kahvaltısında ekmeğimizin üzerine ön yargı sürdüğünüz bir ülkede Yok, yaşıyoruz. kesinlikle öyle evet <gülüyor> evet. Yani onları işte biraz sorgulatmaya çalışıyoruz aslında toplumsal cinsiyet ve medya çalışmaları yaparken. Yani bunların sosyal nedenleri, Türkiye'de kadınlık erkeklik ne demek ki bu medyaya bu şekilde yansıyor. Roller mesela kadının sürekli özel alanda, evde, kapalı yerlerde erkeğin daha çok işte kamusal alanda, dışarıda olması e, onun üzerinden tartışıyoruz bu temsilleri sorguluyoruz. Bu normalimizle ilgili bir şey mi? Evet sanırım öyle. Yani sonunda e, bir de görmeye alışık olduğumuz bu. Yani e, kadın evde oldukça bunu medyada yeniden ürettikçe yani dizilerde de kadın daha çok evde oldukça hı hı. bunu izleyen çocuklar da aslında bu önyargılarla büyüyorlar ve belli bir yaşa geldikten sonra bunları sorgulamak çok daha zor oluyor. Onun için çocuk kitaplarından başlıyorum ben açıkçası hı hı, yani hı. o masalları bile düşünün vesaire işte Pamuk prensiz düşünün Cinderella'yı hep yani Rapunzel evde iç, Rapunzel yani. ...kız çocuk hep ya ev işi yapar... ...ya da bekler. Yani çok pasiftir... E, ...orada kadının rolü. Ve hep incinmek üzeredir zaten. Evet, çocuk evet, masallarına... Evet. ...benim de çok takıldığım bir şeydir. Bizim diğer programlara... ...bundan çok bahsetmişiz. Rapunzel'in... ...kurtulabilmesi için orada hani kadınlığın... ...simgesi olan saçlarının Saçlar, inanılmaz... Tabii. ...uzun olması tabii, gerekir tabii, mesela. Tabii, tabii, e, tabii. Bu arada şey sadece Türkiye için değil mesela... Yok, genel sistemden bahsediyoruz çok zaten. Çok genel, televizyonda tabii. bir... E, ...Alman oldukları her halinden belli bir... ...ailenin oynadığı deterjan reklamında... Ahlaya puflaya bulaşık yıkayan bir anne birdenbire evet, yeni bir deterjan gelip mutlu oluyor. Mutlu ama oluyor. o sırada çocuklar oyun oynuyor. Baba gazete okuyor. Tabii, tabii. Hani bir tanesi de aslında annenin yanında bulaşık yıkayan bir Yardım edeyim <gülüyor> demiyor arkadaşım. Ne hayırsız evet, evlatsız tabii, kardeşim. Tabii, tabii. Ya da kadınlar işte evlerinin içinde çok mutlular. Böyle perdelerine aşık, çarşaflarına Hakkali, aşık... <gülüyor> İşte cebinden deterjan e, ondan sonra e, acı çıkarıyorlar. E, hani bütün dünyaları bundan ibaret. İşte bunu en azından tartışmak, sorgulamak çok önemli. Aynen. Aa, peki o anlamda akademi duvarları arasından çıkıp böyle toplumun en uçtaki köşelerine ulaşacak bir projeye imza attığınızı söylesem herhalde. Yani konuklarımızın mütevazılığından biraz e, şikayetçiyiz var biz açıkçası. <gülüyor> ya yani gerçekten ruhen çok olgunlaşmış evet. e, ve bize her programda bir şeyler öğreten konuklarla beraberiz. E, o nedenle ben böyle sorularla ısrarla size açmaya evet. çalışacağım. Evet. O nedenle hani biliyorum kendinizden <gülüyor> bahsetmeyeceğinizi. E, Pekala Cem, Bey orada yanan kırmızı, yanıp sönen ışık sanın benim susmamla ilgili bir şey geldi. Ee, ne oluyor? Tabii... Nela ne geliyor? Geografikada şunu yapıyoruz biliyorsunuz Her zaman okey çok güzel insanlarla Ve çok e, ilginç ve hani fazla da bir yerde Duyamayacağınız konularla Konuklarla konuşuyoruz ama bir şeyin sözünü Hep veriyoruz Bu saatlerde ve tüm saatler dahil En iyi müzikleri burada dinleyeceksiniz O kadar da ediyoruz ama şimdi niye böyle Konuştuğumuzu hemen anlayacaksınız Falls çalacağız Inhaler bugün biraz post rock başlıyoruz Ardından buradayız bir yere ayrılmazsınız. Turuncu indirim sunar. Türkiye'nin teknolojiye en düşkün ailesi. Sizin için geliyor. %50'ye varan turuncu indirim 15 Mart'ta Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizleri bekliyor. Teknosa her yerde. Mobil uygulamalarımızı hemen indirin. teknosa.com'la alışveriş keyfini her an çıkarın. Teknosa, Türkiye'nin lider teknoloji marketi. Erkeklere özel bir koku ve cildinizde serinlik. Bas Citraş Konunyası. Reklamlar bitti. karikatürün sunduğu Radyo Coğrafik Hadasınız e, kadın konuklarımıza ayırdığımız Mart ayının 3. programında Itır Erhat'la e, adım adım projesi. Niye konuşuyoruz? İyilik peşinde konuşuyoruz. Aa, en son şarkı molamızdan önce ben şöyle bir şey sormaya çalışıyordum. Ee, hani bu akademi duvarları denen bir şey vardır yani ya, bir şeyler evet, yazılır evet, yazılır evet, panellerde. Evet, evet. Evet. evet. Aa, hani, Sanki bana öyle geliyor ki Itır Erhart'ın Türkiye'ye getirdiği bu proje. Bu arada bunu da biraz e, böyle hassas bir şekilde söylüyorum. Kimsenin kalbini kırmıyoruz değil mi? Fikir annesi Itır Erhart ve öncülüğünü yapan da Itır Erhard. Yani burada tabii ki e, evet, sana şöyle, destek olan kişiler tabii var tabii, ama mutlaka, mutlaka. Yani kaynak noktası Itır Erhart diye ben böyle gönül rahatlığıyla ee, konuşuyorum. Şöyle çünkü yurt dışında aslında ben Türkiye'ye gelmeden e, bir dernek yararına koşuyordum. Yani koşuya ve kaynak yaratmaya aslında ben Hı -hı. Amerika'da başladım oradaki lösemi Lenfoma Derneği için Hı -hı. Ee, ve bunu yaparken yani şahsen bağışçı olarak koşmaya başladım. Evet evet yok Aha. ben e, koşmayan biriydim aslında bir Aha. gün bir poster gördüm ve ondan çok etkilendim posterde e, şöyle bir e, ifade vardı. Maraton koşmanın zor olduğunu mu zannediyorsun? Kemoterapi de ne? Hı -hı. O kadar çarpıcı Hı -hı. Bir şey, evet. çarpıcıydı Gerçekten. ki önünde durdum ne demek istiyor C yakından baktım. Anladım ki Lose lenfoma derneğinin bir koşu takımı var. Hı -hı. Ve hani ben koşan biri olmama rağmen beni bile cezbet ya yani dedim ne var koşarım. E, sonunda öğrenirim yani koşuda herhangi bir spor gibi öğrenecekmiş şey herhalde. Gittim orada koşmaya başladım ve e, işte belli bir sürenin sonunda 6 ay kadar. Chicago maratonunu tamamladım. Yani Harikasın. sıfırdan 42'yi tamamladım. 6 ay. ay içerisinde Hakikaten mi oldu bu? Arkadaşım ben, ben soracağım. Evet, evet ama yani ee... koşmayan bir insan iken evet, ee, kararı evet. verdiğin dakikadan 6 ay sonra, sonra evet. 42 kilometrelik maratonu tamamladın. Ama kaç saatte tamamladın diye sormadınız. Bence, da... onu, bence bunun önemi yok ama kaç sorun saatte mı? tamamladın? Sorun sorun altı. Ee, altı yani birincilerin hani iki saat Aha. on beş dakikada falan tamamladığını düşünürseniz hani ben altı saatte ama, böyle saat, ama <gülüyor> Şimdi hani böyle argo konuşmuş gibi olacağım ama zaten o birincilik klasmanında maraton koşan kişiler biraz insanüstü evet, evet, ee, evet, durumdalar. Kendini tebrik tabii. ediyoruz. Tabii. İki saatte kırk kilometreyi koşmak saatte yirmi kilometre evet, koşmak demek. Sürekli bir yani. Sürekli. Yani. Evet yani ben onları bazen mesela kimi yarışlarda karşı karşıya geliyoruz böyle bir 10 saniye yakalayayım diye uğraşıyorum. 10 saniye olsa zor ulaşıyorum. <gülüyor> Çok iyiymiş. Ve ben geriliyorum bir anda Aha. yani düşünün o, o hızda 2 saat giden adamlar ve kadınlar var. E, sonunda evet yani orada koştuğum için Türkiye'ye geldiğimde de hani keşke burada da olsa bu iş e, diye düşünürken e, koşan bir grupla tanıştım Belgrad Ormanı'nda. O da tamamen tesadüf açıklığı diye radyoda bir programı çıkmışlardı. Hı hı. Biz koşuyoruz diyorlar. Hı hı. Onlarla tanıştım koşmaya başladık ve onlara şunu anlatmaya başladım o dönemde. Hani koşuyoruz ama bunu işte sivil toplum yararına yapmak ister miyiz? Ben böyle bir projenin içinde yer alıyordum. Burada hangi yıl bu? Ee, bu 2005. Hı hı. Ee, 2005'te ben Türkiye'ye döndüm ve buna böyle hani fikir olarak düşünmeye başladık. O sırada bir beş kişi bu fikrin etrafında birleştik. Ya olabilir niye olmasın diye. Ee, gene o sıralarda e, bir gazete haberinde Türkiye'de kendi başına omurilik felçleri için koşan bir arkadaş olduğunu fark ettik. Renay. Ee, Renay sonra benim yol arkadaşım oldu. <gülüyor> ee, Renay da kendi kendi koşuyormuş. Hemen onu aradık. Renay dedik ya gel biz de böyle bir şey e, oluşturmaya başladık. Hani beraber yapalım mı? O da çok heyecanlandı. Öyle bir araya geldik. Altı kişi sonunda. <gülüyor> İlk e, ekip altı kişi olarak başladık. Bu şekilde Aha, peki e, ben e, spor tarafına bazen takılıyorum böyle şeylerle. Evet, Kendimde evet. biraz zaman harcadığım için. Evet. E, o afişi görüp cesaretlenen ve yapabileceğini düşünen ki oradaki sloganı da tekrar edelim. Maraton koşmanın zor olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hadi bir de kemoterapiyi deneyin. Evet Slogan çok, çok dan, çarpıcı evet, Çok e, Etkilenen Itır Erhart koşmaya karar verdi ve o 6 ay nasıl geçti? Ne yaptı? Ee, yani koşmayan tabii. bir insan ne yapardı da ay sonra maraton koşar? Evet bir de şunu söylemekte fayda var aslında o dönemde ben doktora tezimi yazıyordum Oo. ve e, çok yalnız bir süreçtir yani Hı -hı. tez yazma süreci e, ve çok böyle evde yalnız kütüphanede. Vallahi ben e, iki kere master bitirmeyi denemiş ve başaramamış biri olarak zaten doktora e, yapanların önünde saygıyla evet, ya, evet, çok zor bir süreç <gülüyor> ve şey çok iyi geldi bana yani sabahları koşu antrenmanlarımı yapıyorum oturuyorum tezime odaklanıyorum çünkü Murakami de yazar ya hani böyle Aha. oturan insanlar yazan insanların aslında bir süre sonra sağlığı da bozuluyor. Evet. Ee, ve hayatını o noktada koşu gibi bir sporu koyarsan e, gerçekten e, azı yazma sürecin de çok daha keyifli çok daha kolay oluyor. O yüzden benim için öyle denk geldi yani antrenmanlara başladım işte her gün yaklaşık koşuyorum ondan sonra oturup Peki, ondan, yazıyorum. Peki ondan bahsedelim mi? Yani mesela antrenman ben hiç koşmadığımı düşünürsem korkuyorum koşamayacağımı düşünüyorum. Belki nefesim hmm. kesilecek moralim bozuluyor o nefesim kesildiğinde ee. ki insanlar hani biraz ben davet ediyorum arkadaşlarımı benimle koşsunlar diye ki bizim de minik bir e, kitlemiz var. Küçücük çocuğuyla gelen de var. Hamile eşiyle de gelen var. Tabii, tabii, Herkes tabii. kendi temposuyla kimi yürüyüş tabii. yapıyor kimi geliyor. Ama insanlar koşmaya gidiyorum dediklerinde birdenbire böyle, bir böyle bir tedirgin, tedirgin oluyorlar, değil değil oluyorlar. E, Aslında koşuya e, başlayan tam olarak nasıl, nasıl başladın? Yani koşuya başlayan herkes onu yaşıyor. Ben de ilk ilk koşu e, yaklaşık işte 3, 3 milde 5 kilometre civarı bir koşu ben Sabah böyle kalkıp 5 kalktım kilometre koşmak ondan üzere sonra gidiyorum. evet ekiple buluştum. E, şimdi tabii bu ekipte her hızda insan var. Ben Aha. de tabii hızlı çıktım. Hızlı çıkınca bakıyorsun nefesin kesiliyor. Sonra bir süre sonra şunu yani koşu da dediğim gibi hani öğreniliyor. Evet. E, sen kendi nefesini ayarlayabileceğini biz buna talk test diyoruz yani yanındakiyle konuşamayacak bir hızda gidiyorsan sen demek ki uzun mesafe için çok hızlı gidiyorsun hı hı. yanındakiyle sohbet edecek nefesini ayarlayacak hızda koşmayı öğreniyorsun ah işte ben de hep kendi kendime konuşuyorum kimse evet. benimle gelmediği için ee, yok yani biz geliriz bize katıl biz kalabalıyız ama tamam. öyle öğreniyorsun işte yani bir süre sonra tabii daha hızlanıyorsun ve konuşmaya devam ediyorsun ama hani o, ilk o aslında senin ya, aerobik performansında adım adım, adım adım artıran bir şey tabii tabii yani hı. onun için bu e, bu programlar da çok profesyonel yazılmış oluyor. Mesela sen hafta sonu 10 koşuyorsun. Bir sonraki hafta işte düşürüyorsun. Biraz arttırıyorsun, düşürüyorsun. Mesela %10'dan fazla hiçbir zaman arttırmıyorsun. Hmm. yavaş mi bahsediyorsun? Evet, mesafeden bahsediyorum. Hmm. Yani 10 koşup ertesi hafta 20 koşarsan tabii sakatlanabilirsin. Hmm. Ee, bu da mesela bu Amerika'daki ekip çok profesyonel, çok büyük bir ekip olduğu için antrenörlerle çok planlı programlı sakatlanmamak üzerine. Ve bunlar tamamen gönüllülük değil mi? Evet, yani tamamen gönüllülük. Yani antrenör gönlülü. sana tabii, yardım etmek gözülüyor. üzere geliyor. Herkes gönüllü. Herkes gönüllü. Herkesin gönüllü olduğu bir sistemdi ve görüyorsun gerçekten istersen 6 ayın sonunda 42 koşarsın hı hı. istemiyorsan 21 de koşarsın ama ben tabii... E... Belki de biraz kişilik meselesi yani maraton varsa maraton koşulur. E, i̇smi güzel değil mi? Zaten? Evet evet yani o, bir de tabii dünyada çok az sayıda insan 42 bitirmiş o duygu bile çok güzel yani 42 bitirenlerden biri oldum işte. Hı -hı. E, hani Çünkü orada gerçekten özellikle 30. kilometrelerden sonra tabii insanın böyle çok kendi kendine kaldığı... Ondan sonra ne bir, yapıyorum ne ben? Ne yapıyorum? Niye evet. buradayım? Bırak Hayır, kardeşim. Şey yani evet. bırak evet. ne yapıyorsun? Evet. Benim sorum şuydı. Nerede nerede başlıyor? Yarıya geldiğinde mi başlıyor? Bitmeye yakın mı başlıyor? Finish çizgisine gördüğünde ben mi, de, mi başlıyor? Ben başlıyor de 25. mu 25? Evet. Ben eğer tek başıma isem 25. Evet. kilometre bitince ya abi dilim misin? Ne yapıyorum diyorsun, diyorsun değil mi? Evet. Tabii. Yani bende 30'lardan sonra başlıyor genelde. Hani 30'a kadar iyi gidiyorum bir şekilde. Hı -hı. 30'dan sonra hani vücut çünkü dur diyor. Yani evet. ne yapıyorsun diyor. Sen Aynen durmayacağım durmayacağım demeye başlıyorsun. Demeye başlıyorsun. Bir de aslında çok bunun psikolojik olduğunu da düşünüyorum. Mesela 60 kilometrelik bir yarışa gitmişsen bu genelde böyle 45'te falan oluyor. Yani gerçekten böyle... <gülüyor> 3'te o... 1'lik göreve ilginç. kaldı 1'i geçiyorsun. Evet. Ha, o noktada Bravo. yani gerçekten çok da beyinde. Ee... Peki o anlamda e, hani mental olgunlukla fiziksel performansında paralel bir şekilde ilerlemesi lazım. Evet, Sakatlanmaları evet. Ön, tabii, önlemek tabii. için değil mutlaka, mi? Tabii mutlaka mutlaka. Bir de tabii insanın kendi bedenini tanıması lazım. Yani mesela ben 10 yıldır koşuyorum. Şimdi yaklaşık işte 10 yılı biraz geçti. Hiçbir zaman çok hızlı bir koşucu olmadım. Ee, Hı -hı. Kimisi belki çok daha hızlı hızlanmaya yatkın. Ben mesela süreyi ve mesafeyi arttırmaya daha yatkınım. Hı hı. Daha dayanıklılığa yatkınım. O yüzden kendi bedeni de tanıyorsun bir süre sonra. Ona göre zorlamadan, hırs yapmadan e, gerçekten herkes peki, peki, koşabilir. Peki şu anda ne oldu? Ee, yani 6 saatte ilk maratonunu koşmuştun 42 kilometreyi. Evet, şimdi şimdi de, ne durumda? Şimdi de... 5 saatte koşuyor. Hadi, iyi, iyi. İşte Tebrikler. ben çok hızlanamadım yani onu Yo, demek istiyorum. %17'lik bir hızlanma <gülüyor> evet, içerisinde. Evet, ben sana evet. matematiksel hesabını <gülüyor> yapabilirim şuradan. Evet, i̇yi geldi. <gülüyor> hesap ya. makinesi gibi çalışır Radio evet, geografik. Bravo ya. Cem Bey. Şimdi bırakın Teşekkür hesap makinesini de siz işinizi yapın. Müzik falan bir şey yok mu? E, müzik tabii. Çok iyi müzik var yine her zamanki gibi. Falls denedik ilk başta. Inhaler dedik. Şimdi ise yine Post Rock'tan devam. Mute Mask deneyeceğiz. Hiçbir yerde duyamazsınız. Sadece bizde Rock FM ve Radio geografik kadar chaos diyecek. Bugün yine de pek de güzel uyuyor diye düşünüyoruz. Kelebek Mobilya'dan ayın fırsatı. %40'a varan indirim. Önce sen beğeneceksin sonra herkes. Kelebek Mobilya. Son dakika. Gold'ta kırmızı bültenli aranan ürünler bulundu. iPhone 5S cep telefonu sadece 1899 lira. Üstelik cep telefonları dahil tüm ürünlerde 24 taksit fırsatıyla. Gold hesaplı teknoloji. Evimize misafir gelince ellerine döküyoruz. Her gün güzel kokusuyla serinliyorum. Annem, bak bu içi kolonyası. Anneannen de onu kullanırdı dedi. Benim de odama koyalım anne dedim. Artık ben de bir boğaz içi kolonyaları. Eşinle alışverişe çıkacaksın. Gidip kimenlere uzanacaksın. Vallahi büyük lüks. Annemle babam olmadan eğlenmek. Bir de büyümeden meslek sahibi olmak. Kocaman lüks. Trafiğe takılmadan alışverişe gidebilmek. İşte asıl bence bu büyük lüks. New York, Londra, Paris arasında iki adımda almak bence büyük lüks. Akasya acaba lüksün tanımını yeniden yapıyor. Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir alışveriş ve yaşam deneyimini sizlere getiriyor. Akasya acaba açıldı, sizleri bekliyor. Reklamlar bitti. İki Outdoor sunuyor sevgili Kaan Aybudak ve bendeniz Sarıoğlu bütün hafta çalışıyoruz buraya geliyoruz bizleri dinleyin burada güzel sohbet yapın diye ama her Türkiye'nin her tarafından bana mailler geliyor şu anda Cemli için sizi online dinleyemiyoruz diye bu soruyu bana değil bizim serverımızı hackleyip bizleri susturmaya çalışan klavye şör diyeceğim artık onlara <gülüyor> soracaksınız bize değil ama istedikleri kadar uğraşın buradayız ne yapacaksınız kapıya gelip bizi buradan da mı toplayacaksınız olur gelin toplayın ne diyelim yani. Aa, neyse şimdi... Sert olma diyorsun sakin ee, oluyorsun Yani sakin olmak lazım Peki. Neyse. <gülüyor> Şimdi biz ne diyorduk Güzel güzel ıtırla koşuyorduk ee... Tamam sakin değil mi Peki. Sakin, İşte evet ya bak koşan koşuyorduk. insan Sakin de oluyor evet. Evet. Ee. Yok ben de sakin ee. de Hani bu server çökertmeler falan Bir de bizim Sor, bütün radyo, radyolarımızın tamamını Bir şekilde hack hmm. etmek için uğraşılmış Hani tabi can sıkıcı saçma ya, Kesinlikle. Itır şöyle bir şeyden bahsediyordu aslında Ben madem bu hack meselesi de geldi ee, Baya ileride soracağım bir soruyu belki öne alabilirim Hani öyle bir parantez açayım değer dinleyenler de izin verirse Bu kadar fazla insanın e, koşmaya başlaması ve bunun karşılığında bağış toplanıyor olması Hani böyle biraz ertelenir demiştik ya bazı şeyler Türkiye'de bazı güzel şeyler hep lükstür Evet. Spor da lükstür aslında ne evet. yazık ki ne evet. yazık ki lüks ki idi aslında hiç lüks değildir lüks yani. Evet. yani fikren bile bir evet. lüks evet. hiç böyle bir şey hissettiniz mi 10 yıldır bağış toplamak için koşuyorsunuz bu hani spor meselesine insanlarda olumlu bir bakış herhalde ee, yaratmıştır bence diye düşünüyorum evet. ben yani, Şöyle aslında 10 sene önce e, mesela Boğaz'da koşmaya gittiğinizde işte bebek sahil bile şu anda çok sayıda insanı koştu. Bir işte bir arkadaşım kulaklarını çınlatacağım. Morris, Morris koşardı. Bebeğin delisi Morris koşuyor denirdi. Yani gerçekten Morris'ten başka koşan yok. Daha bak gene geliyor falan denirdi. şimdi çıkıyorsun. Gerçekten kitleler, gruplar koşuyor. Bence bunun etkisi oldu. Çünkü Koşuya başlamak kolay değil ama bir motivasyonun varsa biraz daha kolay. Yani bizdeki aslında belki adım adımın yaptığı oldu. Hı hı. Ee, koşuya başla çünkü koşarak birilerinin hayatına değebilirsin. Yani hı hı. çocukların, gençlerin, Aynen. kadınların, engellerin ve bu insanları koşuya başlamayı motive etti. Sonra koştukları zaman çok iyi hissettiler. Etraflarındaki insana bunu söylediler ya ben koşuyorum çok iyiyim işte e, kendimi fiziksel olarak daha iyi hissediyorum psikolojik olarak daha iyi hissediyorum hem de sivil topluma katkım oluyor. Bu da onların etraflarının aslında harekete geçmesini sağladı. Böyle böyle dalga dalga yayıldı diye düşünüyorum ben. Ya yani ben de şöyle minicik bir veri var belki yani senin gibi bir e, bilim kadını için Ko komik canım. komik komik olabilir bu ama mesela e, genelde taksici abilerimizin böyle e, bizimle eğlenmek için yaptıkları bir şaka vardı. Şey derler ya abi bırakayım boşu boşuna koşma niye koşuyorsun? Çok, evet ben evet. bu espiri vallahi Allah razı olsun çok uzun süredir duymuyorum hiç kimse. Alıştılar yani. <gülüyor> evet, evet, evet, yani. Evet yani yani koşuyor olmak ah evet ya spor yapıyor yüksek ihtimalle. Evet, bir de kılar evet. kıyafete bakınca hani bir şey çalıp da koşuyormuş gibi gözükmüyorsan kimse <gülüyor> sen, kimse sana bulaşmıyor ya şu an. Ne, yani. Neden kaçıyorsun? Mesela onunla ilgili benim çok güzel bir anım var aslında. Urfa'da biz bir yarım maraton koştuk. Ee, Urfa yarım maratonu var artık 3 ee, senedir koşuluyor. Onun oh, ilinde ben katıldım da. Ee, orada mesela hep çocuklar gelip neden kaçıyorsun abla dediler. Oh. Yani çünkü koşmayı tabii kaçmakla <gülüyor> e, özdeşleştiren, özdeşleştiren bir şey kültürüs şey. tabii. Ama yavaş yavaş o zihniyet değişiyor aslında. Ya çok ilginç bir şeydi mi? Ben hiç böyle bir şey duymadım. Evet. <gülüyor> Harika, neden kaçıyorsun? Neden kaçıyorsun abladın, abla? Çok, çok güzelmiş kafa. Gerçekten. Aa, pe peki peki ee, sosyal girişimcilik alanında çalışmalar. Ben gene Cem Sarıoğlu biraz ders çalıştım. Mustafa evet. <gülüyor> Erhard e sosyal girişimcilik başlığı altında da çalışmalarıyla bilinen bir bilin insan bir olduğu yerceğim. için bu yani bu posteri gördüğünde koşmaya başladın ya. Evet. Peki evet. zaten bu akademik geçmişin hani bu başlı bir şekilde sende bir yakınlık oluşturmuş mu ya da sponsor bulmak fikri yaymakla evet, ilgili evet. sıradan bir fikir sahibine nazaran böyle bir avantajın ee, oldu mu Tabii şöyle oldu yani biz akademisyenler mutlaka hani data görmek isteriz onu evet. ee, onu onun datayı görmeden hiçbir şeye başlamayız tabi akademisyen olmamış şöyle bir etkisi oldu aslında o ilk süreçte. Ee, ...bu yurt dışında yapılıyor. Tamam Amerika'da var, başka ülkelerde var. Türkiye'de nasıl olur, nasıl olmalı... ...bu Türkiye'ye nasıl adapte edilmeli diye... ...çok sayıda anket, fokus grup, ...araştırma yaptık. Hmm. Ee, bu da belki benim akademisyen tarafım işte. Çünkü... Peki bunu yani tek başınızla mı? Ya? Öğrencilerinizle falan mı? Nasıl yaptınız? Yok yani adım adım o bir zaman bir yavaş yavaş... Mesela. evet ...gönüllüler başlamıştı. Hmm. Onlarla böyle koşanlara ulaştık. Ondan sonra koşuyla ilgili... ...mesela antrenörlere... ...ondan sonra spor markalarına... Onları toplayarak böyle küçük fokus gruplar bir de hani koştuğunu bildiğimiz herkese yaygın anketler. Çünkü şimdi Amerika'daki modeli olduğu gibi Türkiye'ye uygulayamazsın. Aynı, zor olabiliyor. Hmm, hmm. Türkiye'yi anlamak. Hmm. Yani Türkiye'de bir mesela şunu anlamak istedik. İnsanlar koşar mı? İki... Koşarsa e, ve kaynak geliştirmek isterse kim için yapar? Yani Türkiye'de insanlar sivil toplumun e, en çok değmesi gereken alan olarak neyi görüyor? Hı hı. Eğitim ve sağlık çıktı, tahmin edebileceğiz. Tabii doğru. Gibi. Harika bir araştırma aslında. Onun üzerine daha çok orada odaklandık ve mesela şuna karar verdik. Şimdi yurt dışındaki modeller genelde bir derneğin altında bir koşu grubu oluşuyor. Hmm. Ama adım adım öyle değil. Adım adım böyle bir şemsiye aslında bir aracı ve bizim altımızda çok sayıda evet. sivil toplum kuruluşu Aynen. var. Aynen burada bir virgül koyuyorum şimdi. Tır bu birçok var. Bu ee, toplum gruplarını örgütlemiş ve onları yöneten de birçok insan oluyor tabi tabii, ne kadar fazla. Ki, Onlar da bu ki. işler e, böyle akıp gitme şansına sahip oldu mu? Yoksa araya bürokrasi gibi böyle hani ay olur olmaz ay şudur budur vesaire gibi onları ikna etme süreci nasıl gelişti? Ee, tabii, Çünkü çok fazla isim var. Egolar falan da vardır belki bilemeyeceğim. Evet ama şu noktada hayat daha kolay Cem. Belki başında biraz anlatabilirim. Mesela biz Rena ile ilk e, ve diğer arkadaşlarla sivil toplum kuruluşlarını gezmeye başladık. Hı -hı. İşte biz sizin için koşalım Aa, niye koşuyorsun bir de şüpheci bir <gülüyor> i̇şte, ya. o yüzden sordum ben ya niye koşacaksın istemiyoruz ee, yani, e, ya da hani koşma gene bağış yapsınlar şimdi sakatlanacaksınız falan bizim markayla böyle evet, şey olacak evet, <gülüyor> yani, gibi şeyler, değil mi? Aynen. şeyi anlatmaya çalıştık yok hani ben fiziksel olarak efor gösterdiğimde aslında toplanacak kaynak çok daha fazla yani koşuyla bağış arasında çok ciddi bir bağlantı var buna Aynen. ikna edemedik çoğu dedi ki Yok canım yok kardeşim koşma sen kimsin bir kere falan. Değil mi? Ee, Tahmin ettim o. Bu soruyu biraz da bundan sonra evet, O zorluklar nasıl? Evet. Peki nasıl açtın Hatır bunları? Ee, şöyle oldu. Aştınız? Şimdi e, Renay o noktada e, Omurilik Felçileri Derneği için kendi kendine koşuyordu anlattığım gibi. Onlara gittik. Omurilik Felçileri Derneği'nin başında Ramazan var arkadaşımız. Yıllar içinde Hı -hı. De çok yakın arkadaş olduk. Ramazan'a söyledik. Bak dedik Renay var bir tane. Renay gibi 50 kişi ister misin? Tabii o zaman vizyonumuz öyle. Şimdi 4000 kişi var yaklaşık ama. Ramazan çok sevindi dedi ki harika oh, oldu şüphir. ve onunla başladık ee, ama ondan sonra hayat biraz daha kolay oldu yani bir grup insan bir ittirince oradan yürüyor evet, yani orada mesela insanlar koştu 48 kişi ilk koşumuzda 2008 yılıydı ve yaklaşık 72 bin lira kaynak yaratıldı onu vay, görünce vay, vay, vay, vay. hayat kolaylaştı yani o ilkini yapmak başka sosyal girişimciler için de çünkü ondan önce sponsor bulamıyorsun kimse ikna edemiyorsun bir kere görüyor tamam diyor bundan Aynen. sonra ya şimdi yapılır ben dayanamıyorum böyle şeylerde <gülüyor> hani mahalle çocuğu şeyim geçmişim böyle gündeme geliyor resmen şöyle bir durum olmuş yani Cem canlıyı görelim demişler <gülüyor> resmen, <gülüyor> resmen, canlıyı, canlıyı görelim tabi, tabi, tabi. 72 tabi. görünce vay anasına bunlar boşuna koşmuyor resmen Kesinlikle. gerçekten çok vizyoner bir bakış açısı yani <gülüyor> olsun bir şekilde olmuş ama, evet, ama yani olsun. o zor oluyor tabi ama sonunda evet. O noktada işte bırakmamak gerekiyor. Yani evet. pek çok girişimci o noktada hayal kırkını uğrayıp belki bırakıyor. Kesinlikle. Gerçekten olacağına inanıyorsan sonuçta biz araştırma da yaptık. Data da var. Yapılabileceğini Hı -hı. gördük. Onun üzerine dire direneceksin direteceksin Aynen. ve gerçekleştirmeye çalışacaksın. Bu ülkede değil hocam. mi biraz böyle hani ideal, idealist bir bakış açım varsa aynı zamanda acayip inatçı bir adam veya bir kadın da olman, olman gerekiyor. gerekiyor. Tabii Bizim ki, işte tabii Rock ki. FM'de yaşadıklarımız çok benzer tabii, aslında. Tabii hani, tabii o yüzden bu soruyu da sordum. Biraz seninle buradaki duruşu da e, bağdaştırabilecek bir pozisyon Zaten o yüzden ki. biz de seni buraya davet etmekte bu kadar rahat ettik. Peki devam edeceğiz bir e, İngiltere'ye progresif yaklaşımlarla e, bu progresif rock müziğini yeni boyutlara taşıyan çok güzel bir grup vardır bilmem biliyor musun? Percupine Tree grubun ismi. Duydun mu? Duymadım. Mi? Hayır duymadım. Aa, ben hayatımda ilk defa ilk İlk defa duydun. Hmm. Percupine Tree hani bunu e, internette YouTube'da falan Canlı performanslarını yakalayabilirseniz izleyin diyorum. Bütün grup ses mühendislerinden oluşuyor bunların da ve çok üst seviye müzisyenler ama böyle labada lubada böyle aşırı teknikten ziyade daha lirik bir müzik yapıyorlar. Ee, bu parçada e, Percupine Tree'nin demir yolları ve demir Yol'un insanlara hatırlattıkları gitmek arzusuyla ilgili yazmış oldukları bir parça. Trains Parça ismi de benim en çok sevdiğim parçaları Percupine'ın. İstersen dinleyelim ardından tekrar buradayız zaten Devam edelim Hacker kardeşlerimizle Uğraşmaya devam etsinler ne yapalım Kaan Yani hayırlısı olsun Hayırlısı, hayırlısı evet Başardılar şey çıkarttılar çok iyi oldu <gülüyor> <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> Percupine başarız. Tree Trains ardından buradayız Müzik <gülüyor> the blind Shiny and contoured the railroad Buradayız buradayız kaybolmadık K2 sunuyor Aybudak ve Sarıoğlu ikili site prodüksiyonunu üstleniyorlar ve cumartesi saat 14.16 burada canlı yayın iyi sohbet iyi müzik tabii ki neresi burası 94.5 Türkiye'nin tek rock radyosu Rock FM'desiniz efendim kancım ben sitemizi hacklemeye çalışan hacker kardeşlerimize sevgilerimi tekrar gönderiyorum buradan bizi eğer radyodan Çok... dinliyorlarsa eminim Evren onları karşımıza çıkardı Bunun bir sebebi var ve onlardan bir şeyler öğreneceğiz Ben kendilerinden nefret kesinlikle etmiyorum Yok ben de etmiyorum kızıyorum ama hani. Ben onları da seviyorum Kendilerine teşekkür ederim. Herkâhleri Bu seviyoruz. olgunlaşma fırsatını bana sundukları Aa, için kendilerine teşekkür Aynen. ederim. onları da koşmaya davet ediyoruz. Evet yani, yani böyle işlerle uğraşacaklarına Itır Erhart ve Adım Adım ekibiyle mi? koşsalar e, herhalde e, cennetten daha büyük bir parça elde edebilirler diye düşünüyorum. E, neyse efendim Itır Erhard'la beraberiz. E, kendisi Adım Adım Projesi'nin iyilik Peşinde Koş sloganıyla yürütülen projenin fikir annesi. E, emekçi kadınlara ayırdığımız programlarımızın üçüncüsünde bizim konu. Arada bir hatırlatma yapalım bu arada bizi Twitter Radyo Geografika ve Facebook Radyo Geografika'dan e, takip edebilirsiniz çevre doğa ve macera haberleri için en son şöyle bir özet geçelim belki hani arada yeni açanlar vardır Itır sen bir poster görüp bu posterde koşmaya karar verme aşamasında idin bu sırada yurt evet. dışındaydın evet. bu kararı verdikten sonra 6 ay içerisinde 42 kilometrelik bir maratonu bitirebilecek bir hale gelmiştin evet. ve Türkiye'deki yapılanmadan bahsetmiştik biraz aklıma şu geliyor madem öyle hala ben insanları koşmaya cesaretlendirmek istediğim için... ...şunun üstünden bir geçelim mi? Ee, çok iyi bir koşucu olmama gerek yok değil mi? Ee, yok, kesinlikle, kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Yok kesinlikle yok. Hı -hı. Herkes her yaşta koşabilir ama antrenmanı yapmak gerekir. Evet. Antrenman yapmadan çıkmak gerçekten orada sağlık riski var. Aha, peki nasıl bir katılımcı kitleniz var? Kimler koşuyor sizler beraber? Aslında çok enteresan bir katılımcı kitlesi var. Her yaştan koşucu var. Yani e, 65 yaşında koşucumuz da var e, 15 yaşında koşucumuz da var her yaştan e, her eğitim düzeyinden e, herkes var yani çünkü e, koşmayı sevmek yetiyor bu iş için Bir de iyi bir şeyler yapmak evet, istemek yani, yetiyor anladım Tabii ki sonda koşmayı sporu seven ve e, bir şeyleri değiştirebileceğine inanan bu çok önemli aslında adım adımdaki belki herkesin e, birleştiği nokta bu ee, şöyle bir görüş var ya Türkiye'de ya ben hani bir kişiyle ne olur, ne olur? neyi değiştireceğim Hı -hı. oysa bizdeki e, herkes küçücük bir adımla bir şeyleri değiştirebileceğine inanıyor belki bizi birleştiren en önemli Süpersiniz nokta otur, bu evet. ee, bizim bizim birazcık ülkemizde e, ne şahsına münasır bir bakış açısı maalesef bu eğer hani ya, ne olur ki falan gibi e, düşünülmüş olsaydı hani şimdi Nevin internet kullanıyor olurduk çok net tabii söylüyorum Nevi akı atıyorum ki, telefonumuz olurdu hani bu gelişmeler insan hayatının e, ben bunlar ileri gitme diye düşünüyorum düşünmek istiyorum en azından hani birçok şey gene kötü anlamda da kullanıyoruz ama hani bunu bence e, kabullenilmiş yenilgiyi lütfen hani buradan Rakipemdi'nin içinden kendi nevi şahsı münasır bir düşünce olarak e, bu kabullenilmiş yenilmeyi bence hazmetmiş olmayalım ilk evet, olarak. Kendimize çok yakıştırmayalım çok fazla, Yakıştırıyoruz bunu, biz bunu. Ya bizden ne olur ki diye veriyoruz mesela ve hani o da beni üzüyor birazcık. Niye bir şey ol? Tabii. Niye bir şey olmasın? Bakınız sevgili Tır karşımızda ittirmiş, kalktırmış, bir bulmuş sponsoru oradan devam etmiş evet, şu anda evet, gayet ki. de bu işin bir selebriti ismi olarak bizim de stüdyolarımızda. Beymağ bu ee, tabii ki aynen öyle. Peki ee, kimler için bağış topluyoruz Tır? belki de bu ee, tabii, belki de tabii, tek tabii, önemli soru bu belki. Evet biraz ondan bahsedebiliriz. Tabii şu anda 8 tane farklı sivil toplum kuruluşu için bağış topluyoruz. Hı hı. Her bir... alabiliriz tabii, tabii, her birinde e, aslında ilgi alanı farklı. Bu koşucuların ilgi alanları dördüsü için çok güzel. Eee var akut var ee, işte anne çocuk vakfı e, akut var ondan sonra tog var Hı -hı. E, toplum gönülleri. anne çocuk vakfı akut arama kurtarma derneği evet, e, toplum, toplum gönülleri, gönülleri. tege var türkiye eğitim gönülleri Hı -hı. E, koruncuk var e, türkiye korunmaya muhtaç çocuklar e, vakfı var e, buğday derneği var Hı -hı. Hı, güzelmiş. E, evet, buğday derneğinin olması çok çok güzel gerçekten tema var evet. e, atladığım kimse var mı diye düşünüyorum ama e, TOFD var Türkiye Yoğunluluk Felçleri Derneği Hı -hı. Hı -hı. sırf <gülüyor> evet. insan değil tabiat üzerine tabii, olan tabii, ee, tabii isimleri de sayıyorsun. Yani tema ve e, buğday. buğday Peki gerçekten. nedir kriter? Yani adım adım adım adım taraftarlarının herhalde böyle diyebilirim. Adım adım ekibinin Hı. koştuğu bu vakıflar e, kim tarafından belirleniyor? Size ee, başvuruda bulunuyorlar Şöyle mı? Evet yani yaklaşık 2-3 senede bir bir çağrı açıyoruz. Herkes ah. başvurabiliyor. Tek olamayacak ne var onu söyleyeyim. Yani herkese açık ama bizim kafamızda kimle çalışamayız derseniz ee, temel insan hakları ihlalleri yapanlar, ayrımcılık hmm. yapanlar mesela bunlarla ya yani tek kriterimiz bu aslında. Hmm. Ondan sonra da tabii çok detaylı işte sürdürülebilir mi, şeffaf mı? Türkiye'de şeffaflık çok önemli. Ee, bu şekilde başvuru açıyoruz. Ondan sonra çok detaylı başvuru formu dolduruyorlar. Ee, önce böyle bir e, kriterlere göre eleniyorlar. İşte şeffaflık, sürdürülebilirlik, hesap verilebilirlik gibi. Peki ben bir şeye takıldım. Hmm. Ya bir vakıf kurup temel insan haklarına aykırı faaliyetlerde bulunmak gibi. Nasıl olabilir? Ya? Yani, ben de onu sordum. E, soruyorum özür dilerim ama bunu, e, bu nedir? Bunu vakıf için mi söyledin yoksa koşucuları almıyoruz böyle insanlar yo, yo, mı almıyoruz? Vakıf dedim. için ona, ona, ona. söyledim açıkçası. Vakıf, için. E, vakıf ya da dernek sünüşte e, sizin mesela kuruluş bildirinizde bu olmayabilir ama ayrımcılık yapan vakıf dernekler var. Ha, yani anladım, belli gruplara hizmet edelim. Benden değilsen sana, sana burs vermem sana Anlaşıldı kaynak mevzu. yaratmam okay. mesela o tür Hani ayrımcı ...söyleme olan hiçbir vakıf dernekle e, çalışamıyoruz. Yani çok temel e, aslında beklentimiz o. Süpersiniz. Böl böldüğüm için özür dilerim. Parantezi yok, rica kapatıyorum. Rica ederim. Yok, rica Buyur. ederim. Ee, tabii çok önemli olan işte e, parayla ne yapıldığının yani biz bir vakfı ve aslında onun altındaki belli bir projeyi destekliyoruz. Onun için bu para nasıl toplanıyor, bununla ne yapılıyor çok detaylı mesela bilançonu internette yayınla gibi bir beklentimiz var. Yani hmm. yayınlamıyorsan e, mesela çok temel kriterlerden birini yerine getiremiyor oluyorsun. Evet. Ee, bunun gibi böyle böyle eleniyor ondan sonra da bir bağımsız yürüye gidiyor bağımsız jüri seçiyor. Bütün bu, bu STK'ları bu şekilde sisteme ekledik. Aslında çok inceleyip sık dokunan ve evet. çok, evet. e, çok önemli. Gayet profesyonel bir. Peki bu bir model mi? Yani bu bir uluslararası yönetim ee, modeli miydi yoksa siz kurguladınız biz mı? Biz bunu? bunu evet kurguladık. Çünkü dediğim gibi hani diğer koşu grupları bir STK altında toplanıyor. Biz ama pek çok STK ile çalışmak istediğimiz için kiminle çalışacağımızı belirlerken böyle bir model geliştirdik. Çok güzel valla. Uh -huh. Burada bir işletme kafası da evreye girmiş ee, bir kaydıysa. Evet, evet orada evet. Renay, Renay mesela rakamlarla çok iyidir. Ee, Renay böyle egzellerle, rakamlarla... Rakamlara o... fısıldayan evet. adam mı Renay? Evet, evet, <gülüyor> Ay, Renay, harika, Renay gerçekten. Rakamların efendisi diyorum ben. <gülüyor> Süpermiş. <gülüyor> ha, Pekala, harika. Ee, yani o anlamda Cem görünen o ki... E, ...belirli standartların oturtulduğu... E, e, ...eğer yani hayırlı bir iş yapmak istiyorsan... ...başvurup dahil olabileceğim. Tabii, tabii ki, ee, tabii. E, yani... Çok net bir yönetim sistemi Aynen. var. var Şu çok güzel bir e, örnek oldu burada... Bizde konuşuyor olmandan hani bir işi yapacağımız zaman o işin profesyonelce yapılabiliyor olması bu işin ee, bu hareketin çok daha akıcı çok daha rayına girmiş en azından evet. hani dışarıdan bizim gördüğümüz kadarıyla bahsediyorum e, ve çok daha kurumsal olarak olmasına yardımcı olacak. Evet. Bizim evet. ülkemizde bir sıkıntı da şu benim gördüğüm Itır'cığım hani okey güzel şeyler yapmak isteyen insanlar ama öyle paldır küldür giriliyor ki yani Yok, iş evet. gitmiyor karambol oluyor herkes birbirine giriyor iş yürümediği için karşı karşıya geliniyor vesaire evet. siz yani... bunu... Sen Akıl mi? ve bilimi kullanarak çok güzel çözmüşsünüz. Burada da en e, hani alakasız gibi gözüken bir noktada bile bilimin aslında hani çok insanların değil mi? değil mi standart e, dışı şeyler yaparken bile ne kadar önemli olduğunu buradan altını çizmiş oldum Kaan'cığım. Evet Cem Bey eski bir Türk atasözü der ki ta Orta Asya'dan gelen. Ne diyor merak ediyorum. İyi niyet profesyonellik getirmez. <gülüyor> Çok Güzel <de> <gülüyor> İlla sadece iyi niyetliyim iyi bir Yeterli değil inanın evet. değil evet. Yani burada bir organizasyon söz Çok başarılı hareketler ee, Peki o anlamda e, iki defa yurt dışı örnekleriyle Karşılaştırma şansı bulduk Itır Erhard'ın söyledikleri evet. arasından Ben uh -huh. onları çektim evet. Peki yani spesifik bir karşılaştırma da yapalım mı Ben gerçekten tabii, tabii. merak ediyorum ee, Yani Fikri insanlara aktarırken Zaten sponsorluk aşamasında Türkiye'ye özel evet. durumlar yaşadığınızı anlattın Evet. Hani canlıyı görelim tarzında yaklaşımlar evet, evet. olmuş. Ee, peki yurt dışı ve Türkiye arasında gördüğünüz çok temel farklılıklar var mı? Yani katılım açısından sadece yönetim ee, değil katılımcılar katılım açısından. Katılım açısından şu var tabi mesela yurt dışı özellikle Amerika'yı düşünüyorsanız... ...koşu fikri insanları korkutmuyor yurt dışında. Hmm. Türkiye'de çok kültürel bir şey bu yani bu anne babaların çocuğa aman koşma terleme, işte soğukta hmm, dışarı çıkma. Aynen yani, ben e, Maalesef biz bir de öyle bir şeyle yani mesela yağmur yağıyor beni arıyorlar. Bugün antrenman var. E tabi var yani yağmur var diye antrenman olmaz olur <gülüyor> O çok vardır. O, var evet, yani. Bu yağmur yağınca yağmur'dan bizim yağmurdan bir korku var. Evet. Yani, olur. evet dağcılık eğitmen eğitimlerinde oluyor. Telefon eder ya hocam yağmur yağıyor yapacaksın. <gülüyor> e abi sen dağcılık eğitimine <gülüyor> geliyorsun. Yağmur var. Yani diyorum ki yarışta da yağmur yağabilir, kar da yağar, fırtına yani. da olur. Ne demek yani? Ama onunla mesela bayağı uğraşmanız gerekiyor Türkiye'de. Yani çok sıcak çok soğuk kar var yağmur var o da gerçekten çocukluktan getirdiğimiz böyle aman koşma terleme yani terlemenin kötü bir şey oldu öğretiliyor bize <gülüyor> gerçekten hemen sırtına bes konur falan ya hani böyle aman ama, terli kalma ama, ama hasta olursun evet, üzerine bir de su içersen <gülüyor> <mi>? üstünü başını <gülüyor> batırma var mesela ha, sokağa var, çıkarsın oyun yani. oynarsın üstünü başını neyse bizim aile öyle değildi de o ne güzel dağıtmış çocuk pantolonu patlamış gelmiş falan gibiydi bizimkiler neyse i̇şte sonra yani, böyle ne metemetelci oldun anıza sonra metemetelci Metalci hmm. oldum evet. Şimdi bir, ilginç bir parça daha çalacağız. Bugün böyle hani okey güzel işler çalıyoruz ama çok bilinen şeyler değil. Farkındayım ama hani Infinite Sorrow diye bir e, bu bir e, nasıl uydurma bir grup şimdi çalacağımız şey. Böyle bir grup yok normalde. Çünkü, nasıl yani? Evet, nasıl yok? Böyle bir grup yok. Bu bir filmde yaratılmış bir grup. Bir film kahramanı grup bu. Hangi film diyeceksiniz? Çok da iyi parça çok da iyi bir müzik filmidir ve bir yol filmidir bu arada. İyi de kim yapmış kardeşim? Grup nasıl yok? Müzik var işte. Ya o filmde işte hesapta olan bir Infant Saro diye bir grup var. Filmin konusu çok güzel. Get Him to the Greek izlediniz mi? Aha, Get him to the tabii Greek. canım. Ben izlemedim. İzlemedin mi? Çok komik Müthiş çok... güzel. Yani hakikaten çok iyi bir müzik filmi. Çok da iyi bir yol filmidir bu arada. Çünkü yani... Londra'dan adamlar Los Angeles'a gelmeleri gerekiyor. Sorunlu bir rockstar'ı bir stajyer gidip Los Angeles'tan, Londra'dan alacak. Los Angeles'a getirecek. Ama adam da biraz müzik piyasasına küsmüş. Kendiyle ilgili sorunları var. Acayip rockstar çok uyuşusuz bir adam ve onları işte uçağa bindirecek, işte gelecek hesapta ama bir türlü gelemiyorlar çünkü adam sürekli partide. Yani hiç kapayı kaldırmıyorum. Yani saygı yer dinleyen şöyle söyleyeyim. Itır Erhard'a da burada hazır. Cem de burada yüzü burada söylüyorum. Yani bir rockstarla çalışmanın ne kadar zor ne bir kadar şey olduğunu. Şey benim benim halimi anlamak <gülüyor> istiyorsanız <isterseniz, gülüyor> radyo geografikada bu filmi izlemelisiniz. Eyvah eyvah. <gülüyor> Aynen öyle o get zaman. Get him to the Greek. Get him to the Greek'den aldık bu parçayı. The Clap çalacağız. Filmdeki en serseri parçalardan bir tanesidir. Ardından tekrar burada olacağız. Film ne dersiniz? Get him to the Greek. Türkçesi ne çevirmişler Türkçe olarak? Hemen. Bakıyorum tweet ve Facebook'tan gönderiyorum. Aynen e. ben de Türkçesini izlemediğim için bilmiyorum ama gelin turduk Greek filminin çok meşhur çok iyi parçası The Clap Infant Sarov isimli sanal grubumuz seslendirmektedir. Buna Rock FM'de gururla çalmaktan hiç çekincemiz yoktur. Bir yere ayrılmazsanız birazdan buradayız sevgili dostlar.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 Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir alışveriş ve yaşam deneyimini sizlere getiriyor. Akasya acı badem açıldı, sizleri bekliyor. Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık. Boğazçı limon kolonyası. Reklamlar bitti. Kağıt torun sunduğu Radyo Geografika'da gezegen ajandası zamanı. Ee, Cem biliyor musun ben gazete.org'u pek seviyorum. Ee, Twitter'dan, bizi, Twitter'dan bizi takip edenler de görüyorlardır. Ben kaynak olarak takip ettiğim e, beleşe çeviriler bulduğumuz ve tabii oh, kaynağını güzel. göstererek e, sürekli tweetlediğimiz yayınladığımız bir şey ellerine sağlık çok güzel çeviriler yapıyorlar gerçekten sürekli ki bu bir emek. Yani, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Şimdi yani Bu kadar önemli ve çarpıcı bir bilgiyi bir arada Türkçe olarak bulabildiğimiz nadir kaynaklardan biri. Yeşilgazete.org Peki ne mevzular dönmüş Kaan'cığım bir hafta ya, içerisinde? Şöyle aslında bu daha önceden çevrilmiş bir şey. Tamam. Ben açıkçası değerli olduğunu düşündüğüm için bir köşede tutmuştum. Hemen bir fırsatını buldukça yapalım. Bir proje var. Bir internet portalı projesi. Hı hı. Bu Dünya Kaynakları Enstitüsü yani World Resources Institute orijinali Maryland Üniversitesi ve Google ile birlikte altyapıyı Google sağlıyor. Bir veri oluşturuyorlar. Hı -hı. Ee, biz de bunun kültür ve turizm versiyonunu Doğu Karadeniz için evet, falan yaptık. Evet. Yani çalışması gerçekten aylarımızı biliyorum, almış bir hı. şey, yıllara biliyorum. uzanan bir şey ki bu dünya çapında. Yani düşün emeğin yoğunluğunu. Amaç dünyada yok olan ormanların takibini gerçekleştirmek. Yani vay, vay, vay. E, burada yok olan diye çevrilmiş ama hani orman artışı da gözlem Böyle sadece olumsuz bir şey söylemiş hı hı. olmayayım hani X bir noktada orman artışı var mı bunu Vay da gözlemliyorsun yani. ve hava durumu gibi bunu anlık olarak görebildiğin. Gerçekten. Ve hemen hemen gerçek zamanlı yani düşünürsen bu bir trafik raporu değil sonuçta gerçek zamanlı Tabii. vermen çok zor ama hani mümkün olduğunca hızlı hemen hemen gerçek zamanlı bir, harita, bir şey haritada yani. sunulan bir şey amaçta işte farkındalık yaratmak iş işten geçmeden belki bazı önlemlerin Hı -hı. alınmasını sağlamak. Peki hırslanmak. adres adresini alabiliyor ee, şimdi bu küres... belli mi yapılacak mı yapıldı mı? Bu, bu yayında, şu anda, yayında şu anda bu küresel orman nöbeti ee, Giresun Fatsa W. ...global forest watch diye öncelikler arattırabilirsiniz. Toplam 700 bin uydu görüntüsünden bir dünya haritası oluşturmuş bu adamlar. Ve e, 2000 yılından itibaren bu arada veri toplanıyor. Yani mesele bizim gündemimize yeni geldi ama hani şu anda bomboş bir sayfayla karşı karşıya değilsiniz. Aynen. Yani 14-15 yıllık bir veriyle karşı karşıyasınız. E, yani dün, 12 yılda neler olmuş denirse ben şöyle bir notlarıma bakıyorum... 2.3 milyon kilometre kare alan kaybolmuş. Şimdi ben oturduğum hesapladım tabii böyle boş boş rakam söylemeyeyim. Yerine bir şey konmuş mu? Şimdi ona da geliyorum az sonra bizden ayrılmayın. <gülüyor> ee şimdi bu sayıyı ben anlamlandırırsam 2.3 milyon kilometre kare 3 tane Türkiye der. Ben işte böldüm çarptım baktım Türkiye nüfusuna bunu buna böldüm yanlışım varsa affola matematikçiler arasınlar düzeltiriz hemen boynumuz kıldan ince 3 ee, tane Türkiye kadar orman alanı tüm dünyada yok olmuş yok, yok, olmuş. yok şu anda e şimdi tabi akıllara gelecek bir soru şu ben de hemen bunu sordum son 12 yılda Türkiye'de ne olmuş abi hani bir ona tıklıyorsun zaten ülkelere sınırlara tıklıyorsun bakıyorsun Türkiye'de ee, 1642 kilometre kare alan kaybetmişiz. Buna da şöyle bir baktım. Ee, Kilis ilimiz büyüklüğünde bir alan kaybetmişiz. Ee, bir veri daha var. Ne yazık ki en çok orman kaybının olduğu yerde Antalya ve İstanbul olmuş. Bu yüksek ihtimalle artık. Neyse, yani işte bilimsel ağzı tırda burada. İstanbul'un niye olduğu belli zaten. Işte, i̇şte bilimsel öyle. veri olmadığı için ben söyleyemiyorum. Tahmin ediyorum ama sizler evet. de tahmin edersiniz. Bilimsel olmayan verilerden bahsetmeyeyim. Peki Size kötünün iyisi bir haber vereyim mi? Ver bakalım. Evet ve beklediğimiz <gülüyor> haber. Kötünün iyisi. Şimdi biz son 12 yılda neredeyse 1780 km2 alanı da ormanlaştırmışız. Türkiye olarak mı? Türkçe Hı. olarak. Evet yani e, neydi bakın 1642 kaybetmiştik 1780 ormanlaştırmışız. Yani, bir, yani. Bir, bir şey var yok eksi yüzdeyiz. ...eksi yüzdeyiz yani bin yedi yüz... ...a artı yüzdeyiz Altı. bravo... ...lütfen Jensi... Kaan Bey matematiğinizi buradan... ...yerini karıştırmışım pardon... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ...ya tabii şöyle bir durum var... E hiçbir ormanın kaybı için burada oturup da sevinebilecek durumda değiliz tamam matematiksel olarak aynı oranda bir ağaçlandırma var okay. lakin e, kümülatif bir tahribat var tabi yani ormanın kaybolmasıyla birlikte ya, flora fauna vesaire Aynen. yani onların kaybı var bundan e, bahsetmeye bile gerek yok böyle bir site global forest watch gfw yeşil gazete alıntıladım bu siteyi e, ziyaret etmenizi şiddetle öneriyorum hadi bu adamları ziyaret etmediniz. Radyo Geografikayı takip edin. Biz zaten böyle haberler gönderiyoruz. Bu arada çok sadık konuklarımız bak dinleyicilerimiz demiyorum. Bu surfçi çocuklar çok şey çıktı. Bunlar hak ganatlarımız. Biz. Bu onlar bizi çocuklar. sevdi. Ve onlardan bir haber geldi. magicseaweed.com diye. Güzel. Buna ona sihirli deniz otu.com diye. Ben bunu size çevireyim. magicseaweed.com ee, Programımızda konuk olduktan sonra bu adamlar işte bizimle irtibatı kesmediler. Sürekli bize minik minik haberler gönderiyorlar. Bu neden önemli? Ee, yani bu Şile'de sörf yapmak vesaireden biraz daha önemli bir şey gerçekten. Bu site dünya çapında. Surfspot, yani surf spotu yani sörf noktalarının e, dalga e, yüksekliklerinin takip edildiği bir siteymiş. Vay vay vay. E, ve şu anda neden bu bizim... uğraşıyor milliyet? Ne güzel şeyler evet, uğraşıyorlar. Evet yani bugünlerde kaç metre dalga var. Süper. E, ve asıl önemli olan ...artık bu sitede Türkiye'den noktalar var... ...yani artık bu kimin sayesinde... ...yani belli ki dalga sörfine gönül vermiş... ...bu yaklaşık 3000 kişilik bir ekip... ...idealist ve, bir tayfadan... Evet, ...yani 15-20 tane aktif bu işi yapan arkadaşın... ...dünyaya da bunu duyurması... Müthiş. ...keza milli sporcumuz var... ...biliyorsun bu konuda da yarışan... ...Alanya, Antalya, Side, Şile... ...Gerze, Karaburan... Castro, Olimpos... ...ve daha nereler nereler... Eee. ...yani bu şu anlama geliyor... Ee, bu alternatif alanda bir takım insanlar Türkiye'de de bunun yapılabildiğini Aynen görüp Çok burada güzel. tatile e, gelebilme olan anı görecekler yani sörf deyince hala sadece rüzgar sörfünü anlayanlara artık yok ya bu memlekette dalga sörfümü olur diyenlere ben ne diyeyim adam e, Kaliforniya'dan yapmış, bizim e, dalgaların boyutlarını şu anda atıyorum. izliyor aynen biraz önce bu Itur, hani aynı şeyi konuştuk yani biz yapsak ne olacak demeyen tayfa bunlar işte yani aynı Itır gibi senin gibi benim gibi bizim Hı -hı. E, çocuklar da aynı şekilde Adam inat ediyor. Türkiye'deki dalga boylarının, dalgaların hangisinin daha sağlıklı, nerede olduğunu, surf spot'ların en sıkısı o hafta sonu nerede ya da o hafta içi nerede onları buluyor. Taktiği sitesi yapıştırıyor ve Halbuki, global olarak ne gerek var evinde otursun. Çok güzel diziler otursun, var. Otursun, izlesin diyorum daha yani. Işte metro, Küçük A var. Yani. Küçük A diye dizi evet. varmış. Millet onu izliyormuş. Açtırmadım. De, de geçen ee? gün duydum. Şimdi Yardımcı olamayacağım size Cem Bey. Ben de bilmiyorum. Ben televizyonum bile doğrusun <gülüyor> hani gariban. Siz e, bize biraz Müzik, müzik ya şarkı söyleyin ya çalın bir şey yapın rica ediyorum. Ee, evet, artı beş eksi beş şey çalıyoruz biz artık. Böyle bir konsept geliştirdik Halile. şey. Canlı. canlı buraya ben gitar getiriyorum Halile her hafta 2 üç parça çalıyoruz burada Fena da gitmiyor. Aha. Bakalım böyle bir yakalayınız isteyiniz blues fa yani ile onu... Dinlemediğim ortaya çıktı özür diliyorum. Ee, İlgince. Peki o zaman ne yapalım ne edelim çok da iyi parçalar seçtik. Programın ikinci yarısında biraz Türkiye'den de kadın sanatçılar çalarız dedik. Aa, lütfen bekliyorum. Çok yavaş güzel. yavaş o işe Başlıyor girsek musun? mi? Başlıyor o, musun? O zaman evet öyle yapalım. Bu konsepti buradan başlatalım şimdi. Ben önce bir Göksel seçtim. Hı -hı. Göksel'den benim e, gitarları çok önemli bir isim çalıyor. Yavuz Çetin çalıyor. Benim de bu işlere adım atmamdaki isimdir Yavuz. Benim de iyi dostum diye iyi arkadaşım oldu. Benim hayatımı değiştiren insan derim kendisine bir de Erkan hocamız aynı şekiller Erkanur hı hı. Ee, burada Yavuz Çetin'in gerçekten e, ha, Türkiye standartlarının çok üstünde bir performansını dinleyeceğiz şimdi bir ki şey bu parçayı 90'lı yıllarda yapmışlardı yani tabii Göksel beni nereden tanısın ben o zaman kendi kendime antrenman yapıyorum Kuzey Yıldızı diye çok böyle orijinal bir spor salonu var ee, dövüş sanatlarının ve doğu felsefesinin de anlatıldığı Cihangir'de biz genç dağcılara sponsor oldular sağolsunlar vakti zamanında bir gün bir de, bir de ne göreyim yanımda böyle çok güzel saçları uzun alımlı e, bir hanım karizmatik kadın, bir hanım antrenman yapıyor yanımda benim Ersema Göksel'miş Baktım aynı Göksel. salonda antrenman yapıyormuşuz kendisiyle böyle ama beni tabi nereden tanısın ben ufacık tefecik bir hayranıyım kendisine evet, Ben hocam. de çok seviyorum Göksel'i. Artık rock piyasasından çok daha kaliteli pop müzik <gülüyor> evet, üzerinde yürüyor tabii. ve ben bu açıdan da çok takdir ediyorum. Hani e, o işin de hakikaten hakkını verilerek yapılması gerektiğini. Yani müzik çünkü rock pop carçurttan ziyade müzik iyi müzik. Hakikaten e, insanın ruhuna iyi gelen bir Varlık diye düşünüyorum. Gökseli açıdan çok takdir ediyorum. Hani canlı da yakalarsanız izleyin diyorum. O zaman Göksel'in Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kutlayarak. Aynen. Geçen hafta kutlamıştık. çalıyoruz. Evet sabır çalacağız gitarlarda. Yavuz var bu parçayı bir tık açıp dinleyebiliyorsunuz. Ya sabır, sabır, sabır, ya sabır. Belki de akıllar, belki de akıllar. Sabır, sabır, ya sabır, sabır, sabır, ya sabır. Belki de akıllar, belki de akıllar. Outdoor sunuyor Kaan Aybudak ve Cem Sarıoğlu Ortak Projesi'ni dinliyorsunuz. Peki biz kimiz? Radyo Geografikayız Cumartesi günleri saat 14.16 canlı yayındayız. Rock FM 94.5'te Kaan Aybudak'ta mikrofon. Evet Kancı. Şimdi e, bu arada e, gene tabii ki şarkı arası muhabbetleri var. Ben Aynen. E, saygıdeğer dinleyenlerime sizleri e, müzevirlemeye devam ediyorum böyle <gülüyor> e, anonslarımda. <gülüyor> E, İtir Erhart bir e, anneymiş e, ve e, hamileyken bile, bile koşu programlarına ara, ara vermiş biz bunları öğrendik. Evet. Allah bağışlasın bir çocuk annesiymiş. Deşinçli yani burada koş mama bahanelerimizin gittikçe azalması evet. için biz Radyo olarak evet. elimizden geleni ardımıza koyuyoruz. Ben koşmuyor olduğum için nasıl bir bahane uydurabileceğim konusunda ciddi şüphelerim var şu anda yok değil. Niye koşmuyorsun? Falan niye kalıyorum? Ben onu düşüneceğim onun düşüneceğim üzerine. Mi? Düşüneceğim. Tamam. Belki İkinli. buluruz bu oradan tamam. sonra. Ee, peki bu arada ben dahil pek çok saygıdeğer dinleyenimizin, dinleyenimizin bilmediği bir durum var ee, sevgili Itır Erhard. Neymiş? Ee, ben nasıl koşacağım adım adım için? Ben, ben, ben de gerçekten bilmiyorum. Hı. Nasıl ee, adım adım üyesi olacağım? Evet ben, Nasıl adım adımla koşmaya ben, başlayacağım? Ben yani Ayşin Özel Başkurt konuk olmuştu bir evet. e, birkaç hafta önce bize. selam gönderiyordum. E, senin sizin adım adımcılarınızdan selamlar gerçekten e, bizi aydınlatan pek çok fikir paylaşmıştı bu mikrofonlardan. O gün ben sizinle koşmaya karar verdim çünkü ben haftada işte 35 bin 50 bin e, metre Harika. boş boş koşan bir adamım. Evet, boşuna koşar e, boş, ya. Boşu boşuna koşacağım ama iyilik bir şekilde. Ben ne yapacağım? Şimdi e, Adım Adım'ın web sitesi, e, Facebook grubu ve Twitter accountu var, hesapları Aha. var. O, oradan girip aslında Neler web, site... onlar? Mesela web sitemiz nedir? E, adım Adım.org. Adım e, Adım.org'a girince e, nasıl üye olabilirim diye bir bölüm var. Oraya giriyorsun. E, orada çok basit bir bölüm. E, form var. Onu doldurup e, artık bir adım adım üyesi oluyorsun. Bu kadar basit aslında. Süper. E, sonra tabii kendine bir hedef yarış belirlemen gerekiyor. Mesela önümüzdeki yarış e, biz iki büyük yarışta koşuyoruz. E, bir Rantalya. Mart'ta her zaman Hı -hı. koşuluyor. Bir de İstanbul Maratonu. E, o da Kasım'da bu sene. Diyelim ki kendine Kasım'ı e, çok istiyorsan maratonu, maraton biraz uzak görünüyorsa 15 kilometre <gülüyor> hedef koydun diyelim. <gülüyor> Ki bir şey diyeyim mi? Gerçekten 15 beş koşulur yani. Koşulur. Gerçekten, ya, gerçekten bir şey. Gerçekten yani koşulur. Öyle değil, bir insanlar, yapma, kaf insanlar kafada büyütüyor ama yani. Yok yok yo, büyütmüyoruz. E, gerçekten bir şey değil. Koşulur. Sakin ama dizlere, dizlere dikkat edip sakin evet, sakin. Yani sakin. antrenmanı yaparak evet. e, ondan sonra sonra da e, koşmaya başladım. Bizim web sitesinde antrenman programları var. işte 15 kilometre yürü koş yeni başladın. Onlar da var değil mi sitede? Tabii tabii hepsi var. Ya ama, ben, şey yani. ben şu an siteye bakıyorum burada Çok tatlı gayet sade. Sevimli turuncu iste, turuncu evet, çok güzel. Sevinli bir site harekete geçmek istiyorum. Galiba evet, tıklamam gereken evet, yer burası yani değil Yani sonunda üye olacaksın. Tamam. Ama e, diyelim ki eğer İstanbul'daysan e, hayat daha da kolay çünkü gelip bizimle de koşabilirsin. Hı -hı. Çünkü kimi zaman insan kendi koşmaya tek başına olduğunda motive etmekte zorlanıyor. Aynen. Evet, aynen, peki şimdi aynen. ben hemen sevgili dinleyicilere şunu söyleyeyim. Yani tanımadığım insanlarla nasıl olur falan demeyin. Alın işte Itır'la burada tanım, hop hemen yani, değil mi? Yok çok eğlen ya bu kadar bir yabani tatlısı gerek yok canım yani gideceğiz koşacağız hep, birlikte, hep yani. birlikte sakın öyle olmayın evet <gülüyor> itır dünya tatlısı dünya şekeri <gülüyor> burada hakikaten teşekkürler e, tanıştığınız herkesi anda bekliyoruz koşmaya başlarsınız peşinden bir de e, daha ötesi çaylaklar diye bir grup var şimdi gene de biz şunu fark ettik yıllar içinde koşu lafı yani hiçbir şey demesen yani ve koşu deyince korkan çıkıyor <gülüyor> onun için adım adım çaylaklar diye bir grup kuruldu Memnuni arkadaşımız onun başında Hı -hı. bu arkadaşa gerçekten hayal altında hiç koşmamış hatta uzun mesafe yürümemiş bile arkadaşlar Süper. bunlar da geliyorlar ee, onlar böyle yürü koş yavaş yavaş başlıyorlar sonra ilk yarışlarına koştuklarını mezun oluyorlar onlara bir diploma veriyoruz sen artık Harika. çaylak değilsin diye Harikoymuş. o yüzden yani her seviyede antrenman yapılıyor Belgrad Ormanı'nda yapıyoruz bu antrenmanları Haftanın hangi günleri? Cumartesi günleri. Hı hı. Saat 9 gibi ormanda oluruz. Zaten müthiş bir kalabalık oluyoruz. Kalabalık Seni bizi yani. görmemek mümkün değil. Ee, hı hı. Yani 50 ila 100 kişi arası e, bir ekip oluyoruz. Tabi yağmur yağdığında sayı azalıyor maalesef. Ee, <gülüyor> ama yaz, kış, yağmur dolu. Yani kar yağıyor. Mesela ormana girilmiyor. Biz arabaları dışarıda bırakıp içeri koşarak gene de gidiyoruz. Yani her koşulda orada e, hı hı. adım adım var. Hafta sonları. Birlikte koşarsak daha kolay tabi. Ama İstanbul dışında da mesela küçük küçük Koşu grupları hı hı. oluşmaya başladı Ankara'da, İzmir'de, On, Adana'da. Onlara ulaşımı da site üzerinden ve evet, Facebook site üzerinden, üzerinden de sağlayabilirler. Ayrıca orada bir Yahoo grubumuz var. Adım adım Yahoo grup hı. üzerinden Mailing de. Grup evet. Oradan da haberleşiyoruz ama Facebook'tan da haberleşiyoruz. Yani bir şekilde bu kanallardan birine dahil olduktan sonra. Bizimle ilgili her türlü Aynen. bilgiye ulaşabilirler. Yalnız kalmıyorsunuz yani. Evet kalmıyorsunuz. Sonra da tabii kim için koşacağım, ne için koşacağım. Bu 8 projeden biri herkesin hassasiyeti farklı. Kimisi Aynen. kadın erkek eşitliği onun Kesinlikle. için çok motive edici. Kimisi için çevre. Onlardan birini seçiyor. Bu STK'yı onları anlatıyoruz. STK etkileriyle koşucuları bir araya getiriyoruz. Bu projeyi nasıl daha iyi Hı -hı. anlatırsın diye. Ondan sonra da e, koşmak kalıyor. Çok güzel Burada anlattım orada. Tık, tık, tık. Şimdi tweet yani radyo coğrafika takipçileri görebilirler linki doğrudan bizi arabadan evden ya da bir yerlerden dinleyenler için de çok basit adimadim.org çok net hedefi belli bir site zaten harekete geçmek istiyorum diye bir laf var orada oraya tıklıyorsunuz ve harekete ve geçiyorsunuz bir adımı, adımı atıyorsunuz nasıl istiyorsanız harekete geçebiliyorsunuz aynen, aynen kancı müzikle mi devam ediyoruz ne yapıyoruz evet, hoş olur hoş ne, ne çaldın ne yapalım Aa, Ha, ne yazıyorsun sen emekçi kadınlardan çalalım dedin ama ha. hani oradan ilk ikisini çaldık daha da devam edelim değil? bence benim bence... baltık da ettim bir an abi şunu yap şunu yap ya yani şöyle söyleyeyim ben hani yolda biraz zaman geçiren bir adam olarak ee, yalnızlıkla yaptım parçasını e, Aidilgen'in. Evet. Ee, hani burada da seni tanıdığım için demiyorum. Oradaki sırf gitar solosunu duymak için bile bence bu parça bir dinlenir. Ellerinize sağlık. Sağ olasın kancım. Beni gerçekten yola çıkaran bir parça bu. Neyi hatırlıyorum biliyor musun bunu dinlediğimde? Ya diyeceksiniz delimidir nedir bu adam Ya Yok neyi? Ya servi boylum al yazmalımın evet. kamyon sahnesi var evet, ya bravo, böyle ta. konuşma yoktur. Aşk vardı. Çok güzel söyledin. Yolda Come, giderler falan. Aynen. Bana böyle dipten dile bir Anadolu falan yoldayım. Kesinlikle var. B böyle bir eskileri anımsatıyor. Böyle bir şey var evet. Hani aydilge sorarız daha detaylı bunun şarkının yapım hikayesini ama hani istersen notalar kendi kendine anlatsın. Aha, o zaman Aylıge'nin de Dünya Emekçi Kadınlar e, gününü kutlarız. Aynen öyle. Müzik emekçilerine saygılarla aydilgeden yalnızlıkla yaptım. Bakalım beğenecek misiniz? Kimse aş kadar sert olmuyor. Böyle düşünmeden sebere yalnızlıkta yattım. o oh, oh, yalnızlıkta yattım. Gözlerin derin kır. Sen dersin yanlış mı yaptım oh, yanlış mı yaptım Thank yeah. you. Outdoor'un sunduğu Radyo Geografika'da tekrar sizinle beraberiz. Aydılge'den yalnızlıkla yaptığımı dinledikten hemen sonra Türkçe müziğin sert kızlarından alin Aslım'dan aşk geri geliri çaldık. Cem Bey güzel bize oldu, sağlık. Güzel. Teşekkür sağlık. Te teşekkür ediyoruz. Çok kanka. güzel. Çok sağ Aa, beğendiniz mi? Fazla bende. İkisi de çok iyi geldi ya. Bana da iyi ha, geldi. Böyle, tatlı tatlı falan. Hmm. Şimdi nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Bakıyorum notlarıma. Ha şey yapalım mı? Benim çok sevdiğim bir sorum var. Itır Erhard. Onu, onu Onu sorayım mı? Şimdi adım adım projesinde yönetici kimliğiniz olduğunu bir tarafta tutuyorum. Bence bu sorunun en doğru muhataplarından biri haline getiriyor sizi bu. Türkiye'de özellikle hangi alanlarda sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmeli diye düşünüyorsunuz acaba böyle bir eksik gözleminiz evet, yani var mı? Evet yani çocuk meselesi tabi çok önemli çocuk aha. ve gençlik e, aslında çok bizim STK'larda e, çocuk ve gençlik e, konularına odaklananlar e, ağırlıkta aslında e, çok önemli aha çocuk eh, yani nüfusun durumu ve e, gençliğin oranı da e, düşünürse, gözünün alındığında gözünün alınırsa bu mevzu hakkında konuşacak insanlar var diyorsun. Var. Yanımızda olmasa bile şu anda. Yanımızda olmasalar Süper hareket yaptınız Cem Bey. Teşekkür te ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ya burada yanıp sönen ışıklardan ben bahsediyorum hep saygı değer dinleyenlere. <gülüyor> şu anda Cem Bey müthiş bir gazetecilik örneği göster ederiz, göstererek e, dünyalı dergisinin ee, ekibiyle bağlantıya geçti ve şu anda canlı yayınlar. Dünyalı dergisi nedir? Hemen Itır Erhard'ın tespitinin üzerine müthiş bir çocuk dergisi şu anda yayına, e, yayına geçtiler. bağladık of, ve merhabalar diyoruz. Kuduz'un genişletin sloganıyla yayınlar. O, dünyalı orada mısın? Buradayım Dünyalılar merhaba. <gülüyor> merhaba. Merhaba. Tanrım, Hepimiz dostuz Biz hangi <gülüyor> Bizi hangi dünyalı ile gözüküyoruz? Biz görüşüyoruz bize isminizi bağışlar mısınız? Tabii tabii. Ben e, Dünyalı Yıldızray derginin editörüyüm. Aha. Ee, hoş geldiniz Yıldızray. Hoş çok teşekkür ederim. Hepinize merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Bugün Erhard konuğumuz adım adım konuşuyoruz. Ve mesele evet. döndü dolaştı. Işte şeye geldi Türkiye'de hangi STK alanlarında faaliyet gösterilirse memlekete daha hayırlı işler yapılabilir. Açıklar nerelerde derken çocuk meselesi tabii ki gündeme geldi. Siz neler yapıyorsunuz? Çok müthiş başlıklarınız var. Biz Twitter'dan takip etmeye başladık. RT'ye diyoruz sizleri sürekli. İşte ekoloji, evet. doğa e, hatta hemen karşıma bir ekantınıza açayım. Çok renkli, renkli şeyler var. Evde baharat yetiştirmek, işte çocukla evde ne yapılır? Evet, evet. Ee, ben susayım. Siz konuşun isterseniz değil mi? <gülüyor> Sizi çağırdık buraya. <gülüyor> anlatayım. anlatayım. Ee, dünyalıyı belki tanımlamak lazım önce birazcık. Dünyalı e, 8 yaş ve üzeri dediğimiz bir çocuk dergisi. Ve üzeriyi çok ciddiye almak lazım. Yetişkinlere yönelik de olduğunu düşünüyoruz çünkü yaptığımız dergin. Valla fark ee, ettim. Yani baktığım zaman evet. e, ben de evimde baharat saksısı, e, yani baharat yetiştirmek isterim. E tabi yani çocuğunuzla beraber, kardeşinizle beraber, yeğeninizle beraber artık kim varsa birlikte yapabileceğiniz bir etkinlik bu ve bunun üzerinden zaten hani doğayla işi yetiştirerek tanışmak kadar güzel ne olabilir bilmiyorum. Hı hı. E, dolayısıyla bu tip önerileri içeriyoruz. Dünyanın, hani bu çocuk meselesi e, gündeme gelince tabi bir konu, üzerine biz çok duruyoruz. Yani dünyalığı üzerine kurduğumuz ülkelerden birini söylemeden geçmek istemiyoruz. Farkındaysanız bizim derginin adı mesela dünyalı, çocuk değil. Dünyalı. Evet, evet, evet. Bunun bir nedeni var. Bize göre çok önemli bir neden bu. Biz çocukları biçimlendirilecek, şekillendirilecek, alıp bir şeye, bir kalıbın içine sıkıştırılacak bir canlı olarak görmüyoruz. her Bir birey, bir kendi kararları var, kendi istekleri var. Belki bizden daha deneyimsiz ama e, onun dışında da kendi bildiği bir sürü şey var. E, dolayısıyla e, bir birey olarak çocuğu görüyoruz ve iletişimi de göz göze kurmaya çalışıyoruz. E, çocuk hakları, çocuklarla ilgili çalışmalar vs. Yani bütün bunlarda da çok e, önemli bir kriterin bu olması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden dünyanın e, ilkelerinden bir tanesi bu. E, konuları da buna göre ele alıyoruz. Yani Bize göre çocuklara anlatılamayacak bir konu yok. Her konuyu çocuklara anlatabiliriz ama elbette çocuğa görelik diye bir şey var. Hı -hı, o ayrı hı -hı. bir e, bakış bir durum çünkü her kavram herkes için her zaman anlaşılır değildir zaten yetişkinler için de değildir. Çocuklar için de değil. Peki bu ee. bunu çok eğlenceli biçimde ele aldığınızı ben görüyorum. Çünkü şu anda Twitter hesabınızda geziniyorum. Tasarımı falan çok şık Evet çok şık derginin tasarımı. Evet. Mesela Su Hakkı diye bir yazı ki bu çok enteresan dönüp dolaşıyor. Bundan 3 hafta kadar önce ben Ekvador Cumhuriyeti'nin Mutluluk İşleri Bakanı, insandan Sorumlu Mutluluk İşleri Bakanı ile röportaj yaptım. Ve Ekvador Anayasası'nda Aha. karıncaların, nehirlerin, Dağların, e, kartalların hakkı geçiyor yasada yasal olarak var, bu harmanların olsun. isimleri geçiyor Çok ve şurada dikkatimi çeken bir şey bakın bir tweetiniz sizin dünyalı dergi olarak su hakkı yazısından bahsetmişsiniz bizim de takip ettiğimiz yesil, yeşilist e, hazırlamış yazıyı evet. hemen bakıyorum e, gördüğüm kadarıyla alıştığımız ve doğru olduğuna inandığımız bazı e, şeylerde de böyle kafa açıcı makaleleriniz var mesela bakın şöyle bir soru var Cem kağıt torbaların naylon poşetlerden daha çevreci olduğunu mu düşünüyorsunuz soru işareti hmm. hadi, bakalım. hadi bakalım böyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> ben de bunun cevabını bilmiyorum. Tıklayın görün. Ee, bu arada hani hızlıca e, programı devam edeceğiz. Sizden şöyle bir şey. Nasıl bir ekiple karşı karşıyayız biz? Yani e, bir taraftan çocuğa bir dergi hazırlıyorsunuz. Bir taraftan ciddi bir şey. Bunu satın alacak kişiler, veliler. E, sanki bizim yaş grubumuzu da hedefler gibisiniz. Nasıl satın alıyoruz? Yani nasıl nasıl satın yerde var mı dergi? E, dergi tabii. Yani tüm Türkiye'ye dağıtım yapıldı e, derginin. Dergiyi Tudem yayın grubuyla birlikte yaşıyoruz. Biz de Banu ve ben... Kim Bahadır Ben aslında Tayga da o da oğlumuz bir dolar kitap adlı bir çocuk kitabı lou diyelim tutuyoruz ve açık radyoda çocuk kitapları programı yapıyoruz Hı -hı. her yaş çocuk kitabı diye de sloganımız var işte bu iki güç bir araya geldi ve bunun sonucunda aslında Dünya dergi ortaya çıktı yani ekip bu konuda çok deneyimli, e, uzun zamandır bu konuya kafa yoran diye ekip. Hatta bizim ilk toplantımızda e, biz dedik ki şöyle şöyle bir dergi hayal ediyoruz. sudan e, e, yetkilileri de dediler ki, tam o dergiyi biz hayal ediyoruz diye. <gülüyor> <gülüyor> Şansa geçebilir evet yani hepimiz Milliye Çocuk okurak okuyarak büyümüşüz. Aynen. Konuşuruz. Aynen aynen. Editörlerin, işte aziz neslinlerin yazdığı, Genel Yayın Yönetmenliği evet. yaptığı vesaire yani o dergilerle büyüdüğümüz için hani bugün hafif geliyorsa baktığımız zaman piyasada şu dergilerin büyük bölümü evet. yani %98 kadar diyeyim. Pek dergi gibi ee, değiller onlar zaten. E, poster arası 2-3 haber serpiştirme, evet. kafasında Burada, giden işler evet. Aynen. Şimdi yine dünyalının çok ilkelerinden bir tanesi. Çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi. Bu bizim için çocuk tüketici değil. Bizim için çocuk üretici. Dolayısıyla biz dergi içeriklerimizi de buna göre hazırlamaya çalışıyoruz. Çocuk hmm. keşfeder üretir. Eğer bunun önünü kapatırsak yani biz onu film malı, uyduruk oyuncaklarla avlayıp da bir dergi daha satarsak sanıyorum bu ülkemizi gerçekleştirdi. Ama efendim siz de yani çok tehlikeli bir ekipmişsiniz ya yani böyle olmaz ki çocuğu yakaladığın <gülüyor> evet. yerde satacaksın Satacaktım, bir şeyi yani. vereceksin evet. Pekala yani... efendim umarız e, Twitter'dan e, başlattığımız birliktelik belki burada stüdyoda belki biz sizin derginizin sayfalarında e, devam ettiririz. Biz sizi okuyucu olarak da devam et, e, de, takip Aynen. etmeye çalışacağız. Kesinlikle. İsminiz Kesinlikle. çok güzel. E, i̇sminiz çok güzel, fikriniz çok güzel. Tebrik ediyoruz. Aynen. Umarım başarıdan başarıya koşturursunuz bir çocuk gibi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ettik. Görüşmek üzere o zaman. Dünya da kocaman kocaman sevgiler Rock FM 94.5'ten. İyi yayınlar dünyalar Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir yere gitmedik Kaan'cığım ne oluyor diye hemen Ne oluyor ya? Ne oluyor? Yayında Öyle. mıyız? Bir an Satrihan'ı geldi sonra tekrar biz geri geldik <gülüyor> Aa, Bu arada ne kadar fazla dünyalıya ihtiyacımız olduğunun farkında mısınız? Bence yani, daha az dünyalıya ihtiyaçları var yani, gezegen açısından Yok bakılıyor. yani hani dünyalı ha, olduğunun farkında kadar fazla Bravo, ihtiyacımız var. Umuyoruz dünyalı dergisi sayesinde küçük küçük dünyalılarımız Aynen. daha fazla Bizim olur. zaten hani bu işe başlarken bu coğrafikaya başlarken mottolarımızdan bir tanesi de daha çok gezegen hakkında konuşacağız. Yani hangi gezegen? Dünya gezegeni hakkında ve kendimizi tanımlarken de. Dünyalıyız dedik. Bir iki programda falan bunu çok net söyledik zaten. Hı hı. Bunu dergi yani anı getirmişler. Bir küçük reklam aramız var sevgili dostlar. Ardından tekrar burada olacağız. Bir yere ayrılmayınız. Reklam, reklam. Son dakika, Goldda kırmızı bültenli aranan ürünler bulundu. iPad mini 16 GB tablet, sadece 599 lira. Üstelik cep telefonları dahil tüm ürünlerde 24 aksit fırsatıyla. Gold, hesaplı teknoloji. Eşinle alışverişe çıkacaksın, gidip çimenlere uzanacaksın. Vallahi büyük lüks. Annemle babam olmadan eğlenmek, bir de büyümeden meslek sahibi olmak. Kocaman lüks. Trafiğe takılmadan alışverişe gidebilmek.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 Ay biter, fırsat gider. Kelebek Mobilya'dan ayın fırsatı. Yüzde 40'a varan indirim. Önce sen beğeneceksin, sonra herkes. Kelebek Mobilya. Reklamlar bitti. dediniz ama değil mi? Bir artı beş eksi beş Aa, benim yalnız, perşembe akşamıki programın e, kayıtlığından bir tanesi el alışkanlığı oraya girmiş. Artı beş eksi beşin ajanlık, Saçın... evet, ajanlık yapıyorsunuz. Buraya. Aynen. Gelirseniz şimdi Cem Bey e, bir de baktım ki program bitti bitiyor. Aynen. Com. Aynen öyle <gülüyor> sahancım. Şimdi bir sorumuz var e, çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hemen Itır Erhard'a ben e, devretmek istiyorum mikrofonu. Mutlaka bir koşu organizasyonum olması lazım Itır. Yani benim kendi aktivitem, motosiklet, şu bu bisiklet, bir şey yapıyorum dünya çapında, Türkiye çapında. Bunu da bağışa dönüştüremez miyim? Tabii ki dönüştürebilirsin. Nasıl sana ee, ulaştırıyorum bu fikri? Sonunda hani bizimle temasa geçmek gerekiyor. Bir şekilde site üzerinden Aha. bizlere yazarak... E yani koşu dışında spor yapan çok fazla aslında e, sporcumuz oldu. Mesela, mesela motosiklet turları evet, çok fazla mesela var. Mesela Kemal Merkit buradan sevgiyle anıyoruz. Evet, ee, Allah rahmet eylesin. Kemal gerçekten bize geldi ya ben de adım adım için kaynak yaratmak istiyorum ve motor sporlarındaki sakatlanmalara dikkat çekmek için, omurilik felçleri için. Evet. Yapmak istiyorum. Biz dedik buyur gel e, Kemal yarışlarını hep e, bizimle omulik yarışları için e, gerçekleştirdi. Burada sevgiyle anıyoruz kendisi de. Ben de konuk listemizin başında bir dostumuz da var evet. işte evet. Çok ki, çok, çok değerli ama bir sanatçı. Yani ben mesela büyük çapta bir motosiklet turu planlıyoruz şu anda. Tabii Kafkasları ki. falan e, kapsayan eğer başarabilirsek. Bunu da boşu boşuna benzin yakmamış olarak bir işe dönüştürme tabii. şansımız var. Ya bir var. sosyal sorumluluk projesiyle e, birleştirip e, hem farkındalık hem kaynak yaratmak mümkün tabii. Dayanıklılık arttırıcı her spor bizim için <gülüyor> e, kabul gösterilir e, Artık bu kadar fikre yani gidip de bir yerden bir hayır işlememe şansınız saygıdeğer dinleyen kalmamış durumda. Mazeret yok yani diyoruz mazeret arkadaş. Mazeret yok. Adimadim.org sitesinden az önce de bahsettik. Çok net sorulara cevaplar var orada. Ee, oradan Itır Erhard ve arkadaşlarına ulaşabilirsiniz. İyilik peşinde koşan bu insanlara kavuşabilirsiniz. hani yavaş yavaş... Radyo Geografika bu haftalık programının da sonuna geldi hatta bize verilen sürenin limitlerindeyiz şu anda saatler 15.59'u gösteriyor bizim stüdyoda ne yaptık sevgili Itır'la beraberdik koştuk niçin koştuk insanlar için güzel insanlar için güzel dünya için koştuk ve buradaki güzel ruhlu insanları Itır temsilen güzel sesiyle bizlere. Çok teşekkür ederiz Itır'cığım. Çok sağol hakikaten. Ben çok teşekkür ederim. Hem bu kadar hani zeki aküpe olup hem de bu kadar e, <gülüyor> Hayır, gerçekten ama... utanmadan gidiyor. Hayır utanmaktan alakası yok. Hem bu kadar hani işini yaptığı her şeyi akıllıca yapıp bir de bunu çok humanist bir şekilde güzel bir şekilde anlatıyorsun. E, çok yakıştı bence. Yakıştık coğrafika olarak birbirimize. Çok Ben kendi adıma çok teşekkür ettim. Sarıoğlu olarak Perşembe günü görüşmek üzere. O zaman artı beş eksi beşte. Sevgili ortağım, kardeşim Aybu dağı bırakıyorum mikrofonu. Efendim Türkiye Radyoları'nın biricik doğa ve macera kültür programını bu haftalık burada kapatırken haftaya çok çok ilginç bir kadın konukla daha sizin karşınızda olacağımızın müjdeliyoruz. Çarşamba günü Twitter adresimizden kimin geleceğini Facebook hesabınızdan da kimin geleceğini görebilirsiniz. Bu hafta sadece macerayı ve doğayı değil sevgiyi burnunuzun dibine getirdik. Umarım o güzel kokusunu alabilmişsinizdir gelecek haftaya kadar radyo coğrafikayla kalın sevgiler çok teşekkürler benim için de gerçekten çok keyifliydi çok şey öğrendim sizlerden çok sağ olun sizde bekliyoruz çok Geliyoruz. sağ olun görüşmek üzere hoşça kalıyorsunuz Cause there was an animal It had a son that mowed the lawn The son was in okay guy They had a and dragonfly The dragonfly ran away But it came back with a story to say Outdoor sunar Şehirden kaçmak isteyenlere Ra Kafemce Çetesi Radyo Geografika Türkiye radyolarının tek macera ve doğa sporları programı 94.5'te. Gezi ve doğa fotoğrafçısı Kaan Aybudak'la müzik editörü Cem Sarıoğlu'nun hazırladığı program şehirden kaçmak isteyenlere akıl vermek üzere tasarlandı. Dudak uçuklatacak işlerde uzmanlaşmış konuklar, macera, doğa sporları ve seyahat üzerine sıradışı sohbetler edecekler. Blues'dan hard rock'a uzanan özgür müziklerde kaçış notanızın playlisti olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri, motosiklet, surf, kaya tırmanışı, snowboard, longboard, yamaç barışlı, dağcılık, sea kayak, bez jump, kaykay, downing, mountain bike, off! Aman evladım boşver dedikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo Geografika dinle, şehirde kalmak. K2 Outdoor'un sunduğu Radyo Coğrafika her cumartesi 14-16 saatleri arasında 94.5 RAK FM'de.